Şeytanın dayenliğine, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Efendim hoş geldiniz. Eskiler böyle selamlarmış. Önce ellerini böyle kalplerine, sonra dudaklarına, sonra başlarına koyarlarmış. Bu şu manaya gelirmiş. Bu manaya gelirmiş. Muhabbetin kalbimde, yağdığım dilimde, yerin başın üstünde. İşte bugün de muhabbeti kalbimizde, yağdı dilimizde, yeri başımızın üzerinde bir konuğumuz, bir büyüğümüz var bizimle beraber. Sevgili Hayati İnanç Hocam. hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Safa bulduk. Allah razı olsun. Eksik Nasılsınız olayım. hocam? Elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah. İzledeyiz hocam. Şükürler olsun. Allah iyilikler versin. Çok teşekkür versin. ederim geldiğiniz için Estağfurullah. canım hocam. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Gençlerimize, insanımıza ulaşabilmek için her fırsatı ganimet biliyorum işin doğrusu Hani bir arif zat çok ilerlemiş yaşında fazla gayret içinde görülmüş çok çalışıyor etrafındakiler de merhameten efendim çok yaşlandınız istirahat buyursanız hep hizmetle geçti ömrünüz dediklerinde yarış atı sona giderken hızını kesmez demiş yani artık son düzlüktür bu yani Amin. Hayırlı uzun ömürler cümlemize nasip etsin. Ama bakıyorsunuz ki pişmanlığı azaltmak için yani herkes pişman olurmuş da ahirette cennete gidenler de dahil yani. Ah derler Ah derler. Şunu da yapsaydık, şu kadar daha yapsaydık. Ya ya. Evet. Karanlık bir gecede diyor İmam Gazali Hazretleri bir adaya gemi yanaştı durdu. Misal veriyor dünyayı anlatırken. Ve kaptan dedi ki: Ortalık karanlık ama ''Bastığınız taşlar yakuttur, zümrüttür, elmastır, kıymetlidir, alabildiğiniz kadar alın.'' Kimisi kaptanın sözüne biraz değer verdi. Yani boşa gitmesin, sözü yerde kalmasın diye bir iki taş aldı. Kimi beş, on kimisi, elli, yüz kimisi alabildiği kadar aldı. Ortalık aydınlanınca herkes pişman. Elli taş alan da pişman, bir taş alan da pişman. Yani. Cenab-ı Hak pişmanlığımızı azaltsın, tamam. ömrün kıymetini bilmeyi nasip etsin. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ölmeden önce hayatın, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, yaşlı ihtiyarlıktan önce gençliğin ve meşguliyetten önce boş vaktin kıymetini bilin diye işaret buyuruyorlar. Demek ki insanoğlu pek bilemiyor, gaflete düşüyor, unutuyor. Temas ettiğim her genç, yani yaştan bağımsız olarak genç diyorum, 15 olabilir, 75 olabilir... Ecdada bir özlem, kendi hazinelerine, kendi değerlerine bir hasret içinde olduğunu lisan haliyle ve kaliyle bize gösteriyor. İçimsiz diyor. Yani rahmetli dedesinin mektubunu toruna getiriyorsun ve çocuk vay be diyor yani. Değil mi? Bu bana yazıldı ha diyor. Ve benim haberim yok öyle mi diyor. Yani cidden mesuliyet büyük. Kardeşim Allah kolaylıklar Hayır, Allah. versin Allah yani. Allah. Hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsettiniz. Biz de Sünnet-i İttiban evinden arkadaşlar bir emanet tevdi ettiler bana. Sizi seven genç kardeşlerimiz dediler ki biz Hayati hocamızı çok seviyoruz. Ona onu çok sevdiğimizi söyler misiniz dediler. Biz de düşündük bunu nasıl yapalım diye. Getir kardeşim. Biz de böyle bir Gül Demet'i hazırladık, <gülüyor> tüm arkadaşlarım Allah adına olsun, size sevdiye Hemen programın Allah başında Allah hocam şöyle, Allah emanet olsun. üzerinde kalması şöyle koyabilirsiniz. Zaten. Gül koklar dersiniz. ve salavat getirirlerdi. Değil mi hocam? Yani, Haydi buradan başlayalım. Aleyhisselatu vesselam, yani her şey onu hatırlatıyor. Seven için öyledir zaten, yani insan sevdiğini anar, andığını sever. Cenab-ı Peygamber'i hep hatırda tutmak, hep hatırlamak için vesile çok. Mesela Ay'a bakarlardı. Ee, Ay İnşikak-ı Kamer diyorlar ya işte bölündü onun büyük mucizesinin eseri olarak. Her akşam bakarak ona salavat getirmek onu anmak iyi olur. Güzel olur. Andıkça sever çünkü insan. Üçüncü Murat merhum diline dikkat et diyor. Çünkü o neyi çok anarsa Başın oraya bağlanır, o kapının kölesi olursun, kalbin oraya bağlanır diyor. Yey tutarsa ger zeban, bil ser dahi tutar karar, ne gelirse nikübed her kişiye dilden durur. Üçüncü Murat merhum Osmanlı sultanları içinde divan sahibi çok ise de en esaslı divanlardan. Yani ilk üçe ise de dörde girdiğine kanaatim var. Kanuni merhumun torunu Muradi bu beyitte aman dikkat ediyor diline çünkü insan burada da gaflete düşüyor. Başka şeyleri anarak böyle boş boş vakit geçirebilirim ama işte kalpteki sevgi veya istikametim sabit, mahfuz o ayrı konu zannedebilir öyle değil. Yani insan bir bütün. İnsanın parçalanması da ayrı bir tehlike arz ediyor. Dilin neredeyse kalbin oradadır. Elin ayağındır. <gülüyor> Yine İmam Gazal Hazretleri geldi. Hatırlama. Ben Sayit miyim, Şakim miyim diye kimseye sorma diyor. Amelin elindeki anahtardır. Bak diyor, o anahtar hangi kapıyı açarsa. Ya, ya, kend, kendine de. bak diyor. İnsanı kendisiyle yüzleştiren, kendisiyle tanıştıran ve dönüp kendisine bakmasını öğreten bir medeniyet bu. Bir alem bu. Kendini tanıma, tanıyan Rabbini tanır diye başlıyor zaten işe. Ve bu da her merhalede kendini gösteriyor. E, bu şekilde kendini kontrol altında tutan, Otokritik, kontrol, nefis muhacebesi dediğimiz artık ne denirse, kişi birileriyle uğraşabilir mi, etrafı için problem olur mu artık yani? Kendisiyle meşgul, olur Kendisiyle olur meşgul adam. Hı. Ne bahtiyar o kişi ki kendi kusurlarıyla uğraşmaktan başkalarında kusur göremiyor, ne bedbahtır o kişi ki başkalarıyla uğraşırken kendine vakit bulamıyor. Bütün ilaçlar bizim evet. kendi eczanemizde de. <gülüyor> Bir sohbetinizde dinlemiştim hocam. Hani dilin temizliği, onun saflığı ne kadar önemliyse kalbin temizliğinden bahsetmiştiniz. Tam o demde demiştiniz ki misafir ağırlama, ya. eve çekir düzen verme. <gülüyor> Buradan biraz bahsedelim <gülüyor> mi hocam? Saf kıl diyor kalbini. Mesela Şeyhul İslam Yahya Merhum geldi. Hmm. Siz bunu deyince. E, gayrı evet, ma sevâ muhabbetin neyler senin kalbinde layık mı bu kim Kabe'ye putan edesinler <gülüyor> kalbinde başka sevgilerin yer alması oranın temizlenmemesi haşa huzurdan Kabe içine put sokmak gibi bir cürümdür diye resme diyor şimdi azizim şöyle baktığınızda bu şiir yani şiir yazmış yani <gülüyor> Ama böyle yazmış işte. Bizde şiir, şuurun anahtarı. Hmm. Ve şiarat abi Şair de ehli şiar. Hmm. Bu dört mefhumu bir arada düşünme durumundayız. Şiar şair, şuur <gülüyor> şiir. şiir. Biz süslü olsun söz diye, güzel olsun, dinleyen hayran kalsın, aferin desin, alkış versin diye şiir yapılmasını ...kınayan bir medeniyet mensubuz. Yani bu da var. Şairin hafif tertip, kınandığı yahut onlara dikkat edilmesi icap ettiği yönünde ikaz az değil. Ama neden öyle? Tehlikeli bir alan çünkü. Yani çok etkili bir silah. İki tarafı keskin. Kişi bunu nefsini parlatmak için de kullanabilir. Esasen yine medeniyetimizin bize öğütü, yani alternatif medeniyeti, batı medeniyetinin rağımına mavhav derler ve lafı bitirirler biz navvvay deriz. Niçin? <gülüyor> <gülüyor> Temelde ayrılırız. Lise yıllarında Fuzuli'den şu beyt bize ders olarak okutuldu. Ancak talihsiz bir biçimde. Canlı kim Canan'ı için sevse cananın sever. Canı için kim ki Canan'ı sever, Canın sever. Tamam. Ahenk tamam, güzel. Hakikaten usta işi olduğu da belli ama yapılan izah şu derste. Çocuklar, bu beytte şair Can ve Canan kelimelerini üçer defa kullanmış olup. <gülüyor> Demek. Anladık tamam, üçer defa kullandı da. <gülüyor> ya. Ya, ne dedi ya Allah <gülüyor> aşkına ya. Yani şuna, oraya gel, gelen yok ya da gelebilen yok enteresan bir şey halbuki öyle muazzam bir hayat düsturunu önümüze koyuyor ki merhum şair senin neyi sevdiğine bakmıyorum niçin sevdiğine bakarım diyor canı seviyor olabilirsin sözüm yok ama canana armağan etmek üzere besliyorsundur hakiki aşıksındır sen sevgiliyi seviyorum cananı seviyorum diyorsun tamam ama kavuşmak muradıyla kamalmak niyetiyle ise buna egoizm derler git oradan diyor. Hadi oradan diyor. Ona aşk denilmez. Şimdi bize işte temel soru bu. Güzel özetlemişti geçen de bir dostum. Sana sorulacak soru asıl soru şu. Ey kulum ben seninleydim, sen kiminleydin? Ya. <gülüyor> yani yine insanı içine döndürüyor kendine enfusi, subjektif, içsel bir gezinti. Dön bak kendine diyor yani. Kendinle anlaş. Kendinle yap kavganı efendim düzeltebileceğin düzeltmek için anlamlı bir gayret içinde olabileceğin bir kişi var yeryüzünde o da sensin. Evet. Böyle bir problemin varken de bırak onunla bununla uğraşmayı başkasıyla, başkasıyla uğraşmayı. başkasıyla uğraşmayı bırak. Evin önünü süpür, içini temiz. Hadi evin önü bile değil yani. <gülüyor> i̇çini dediğiniz gibi kalbin temizliği. Saf kıl ayineni kabili aksesuveret diyor. Ya 48 mısra yatmış Allah'ım ya Rabbim birbirine giriyor böyle biraz hızlı konuşuyorum ama kusura Yok, bakmayın. çok güzel hocam. 48 keyif alıyoruz. 48 mısra Şeyh Galib'in manifestosu. Allah bunu ömrüm oldukça söyleyeceğim Gençlerimize bir yol bulup resmi eğitimle olabilir, gayri resmi bir çalışma olabilir. Ne olur hiç önemli ben orasıyla ilgilenmiyorum Hı -hı. ama 24 yaşında bitirdiği divanında yer alan 400 küsur şiirden sadece birinden söz ediyorum. 48 mısradan ibarettir. Her Mısra'da şimşekler çakmaktadır, bir manifestodur, insanın hikayesidir, insan gazeli diye adlandırırsak yeri vardır. Eğer bir 8 ay, asgari 8 ay yani bir ders yılı ayrılıp kelime kelime mütala edilir, hüne vakıf olmak için, sırrını ayırmak için ter dökülürse netice itibariyle kodları çözmüş, kültürüne, lisanına vakıf. Aşağılık ve büyüklük kompleksinden kurtulmuş, adam gibi adamlar, çakmak çakmak gençler göreceğiz karşınızda. İnşallah. Bu zor değil yani, yani zor değil dediğim, yani yol belli yani işte, ilk adımı bir at diyor. Onu da diyor zaten aynı gazelede, bir adım at sen, sen, sen yola gir de, seher yola giren aşık, gece Leyla'da akşamlar. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Sen yeter ki Seher de yola gir. Bir de bir yola gir yani. Bir, yola giren aşık. Şimdi <gülüyor> Vezni bozmamak üzere Aynı manada Yola çıkan diyebilir. Yola düşen diyebilir. Mana bozulmaz vezin de bozulmaz. Ancak Yola çıkmak Yola düşmek Yola girmek. Çıkmak ve düşmek, menfi anlam getirdiğinden şair girmek lafzını seçiyor. Ha. Ya şu mühendisliğe, yani, attention please yani. ya. <gülüyor> Seher yola giren aşık, gece, leylada, akşamlar. Düşen veya çıkan demiyor diyebilir, bir şey de değişmez, mana da bozulmaz. Ama olumlu bir mesaj verecek, olumlu kelime. Girmekten bahsediyor, çıkmaktan değil, düşmekten değil. Ha. Yola giren aşık sakın sen kuyacağını beyti tam söyleyelim hmm. sakın sen kuyacağını uzak dur sanma ey mecnun seher yola giren aşık ile da akşamlar hey, heyecanla üzerine durdum o mısra idi. diyor ki galip merhum saf kıl ayneni kabilli aksesu veret kalbin bir aynadır temizlemezsen net görüntü elde edemiyorsun kafan karışıyor hmm. hayatın karışıyor Ya şunu bir netleştir kalbe Ayna denilmesi, ayna vasfı ile anlatılması, ayna metaforu üzerinden anlatılması çok yaygın bir usuldür bizde. E, kalbim gibi diyor, bir ayna görmedim diyor. Yani onu müşahede, onu göreceğim, eserlerini göreceğim. Çünkü kalp Allah evi. Bunu unutunca, yani... Bazen kasti, bazen işte, yani ihmal veya ihlal yoluyla bu mefhum hayatımızdan uzaklaştığı kadar dünya zindan oluyor. Hazreti Ömer'i hatırlayalım radıyallahu anh. Ey Kabe büyüksün diyor. Kabe-i Muazzama ismiyle müsemma. Fakat diyor vallahi herhangi bir müminin kalbi senden üstün diyor. Ya. E şimdi insan bu olunca ya, insanın özü ta kendisi kalp ve kalp Allah evi ve o ayna. E, bitti işte tarif bitti. Bunu temizleyeceksin. Buna bir leke arız olursa onunla meşgul olacaksın. Soruyu da tam soru. Bu nasıl temizlenir? Öyle ya. Galip merhum bu 48 mısralık hoşçabak zatına kim? Evet. Redifli. Şiirinin dışında. Bir başka şiirinde 8 mısra ile öyle bir özet yapmış ki bir doktora tezi adeta şöyle demiş ben bunu, Hayali Bey'den ilham almış 1555 1799 arada 200 küsur yıl var Hayali Bey merhum aşk bir şemiyi ilahidir benim pervanesi şevk bir zincirdir gönlüm anın divanesi demişti beyti meşhuru, vercets beytidir aşk bir mumdur ilahi mumdur gönlümde ona pervanedir döner döner döner Şevkise aşığı bağlayan bir zincirdir ki dışa çıkılmaz. Ben o zincire bağlı köleyim, esirim." demiş. Yani buna bunu 6 mısrayla giriyor Galip merhum. Bunu taban alarak kendi söyleyeceklerini buna ekliyor. Ortaya çıkan 8 mısralık kıt'a bir tanımlar bütünü. 8 tarif var. Tarif nedir? Evvela tarifi tarif edelim desek, hı hı. medeniyetimizin şu dersiyle karşı karşıya kalırız. Efrad-ı necami, mani olmak esastır. Ya. Yani neyi anlatıyorsa, neyi tanımlıyorsa, tam tanımlayacak, fazla ve eksik olmayacak. <gülüyor> Başka bir şeyle karıştırılmayacak. Efendim, arizu amik derler ya işte. Hı hı. Nedir? Sualinin cevabı var. Ne değildir? Sualinin cevabı da var. Buyurun o sekiz mısra. Kalp bir genci nedir cismim anun viranesi. Feyz bir bahri keramettir sözüm dürdanesi. Nutk bir tuti hoşgudur derunum lanesi. Aşk bir sahbayı ateştir gözüm peymanesi. Yesdir mihmanı gamdır hatırım kaşanesi. Dağ bir murgisemen derdir tem ateşhanesi. Aşk bir şem ve ilahidir Benim pervanesi Şevk bir zincirdir gönlüm Anım divanesi Essala Şeyh Galip Essela <gülüyor> Şuradan başlamış Kalp demiş onu tanımlıyor Her mısrağın başında bir kelime kalp Bir hazinedir ki Paha biçilmez bir hazinedir ki Her hazine gibi Viranede saklanır O virane bedenimdir buyurun hmm. insan tanımlandı beden adlı viranede kalp adlı hazineyi saklayan zahiriyle batınıyla güzeliyle çirkiniyle yani iki hususiyeti de özünde barındır. Zıtların kumkuması. Ben nasıl bahtiyar olayım ki diyor Şeyh Galip Merhum. Nasılsınız diye soruyorsunuz bana diyor. Dört zıt unsurun çakıldığı bir durumdayım diyor. Dört unsur çivisine çakılıyım diyor. <gülüyor> yani toprak hava, su, ateş. Evet. Nasıl olacak diyor ben mutlu olmam. Biri memnun olsa öbürü rahatsız diyor. Ya bu dünyada huzurun adı var kendi yok. Egzersizi var. O yönde çalışma var. Tadını alırsın ama kendisi yok. Çünkü huzura müsait değil ortam. Ortam müsait değil. Evet. <gülüyor> Zamanı kısıtlı, mekanı dar burada olmaz diyor. Kalp bir hazinedir, çok kıymetlidir, faha biçilmez ama beden adlı viranede gizlenmiştir. İnsanın hard veri soft veri yani. Aynen. Öyle. E şimdi okuyucu dikkatli olursa şunu sorar: Peki bu kalp ne ile beslenir? Bedeni biliyoruz, ekmek çorba iyi geliyor da protein. Kalbin gıdası. Kalbin gıdası ne? Sualı gelir gelmez feyiz bir bahri keramettir. Sözüm dürdanesi. O feizle beslenir. Sözlerimiz de size o feizi taşıyan Mesnevi Şerif'ten hı hı. ilhamla yazıyor ya hı hı. taşıyan vasıtadır. Sözün bir defa kutsiyeti de ayrıca nazara verildi. Hı hı. Yani söz yaban atma diyor yani söz feizi taşıyan vasıtadır. Eğer öyle değilse bu misyonu icra etmiyorsa zarardır. O zaman söz yani çok söz, yanlış söz tamir edeceğine o, tahrip ediyor, tah tahrip sana. ediyor, eder mi? Eder. Evet. Sözde bu özellik de var. Tabanca evliyada da var, eşkiyada da. Aynen öyle. E şimdi siz yine sorabilirsiniz, esasen cevap mündemişti ama okuyucu sorabilir. Ya bu feyiz nasıl alınır, nasıl tahsil edilir? Nutk, bir tuti yoşkudur, derunum lanesi, güzel öten, güzel sesli bir kuş gibidir nutk. Ve işte sözlerimiz odur o dikkatle dinleyin diyor hı hı. ve hemen dördüncü mısrada bu alışveriş diyor verenle alan arasında iki şartı var veren olgun alan uygun olacak kalbin ayara düzgün yapılacak ki frekansı alabilsin doğru yere çevrilecek temizlenecek alabilsin diye veren de olgun olacak. Bu alışveriş muhabbet yüklü olduğundan gözyaşı kaçınılmazdır ağlarsın diyor. O da onun meyvesi gibi. O onun meyvesidir. Gözleşe rahmettir. Eşk sahba ya ateştir gözün peymanesi. Ateş içkisi. Ya nasıl ah güldüler değil. Rahgalip ya. Ya bu ne biçim şey? Nasıl nasıl nedir bu ya? Bu? neden bahsediyorsun? Gül ateş, gül bün ateş, gül şen ateş, çoğu bar ateş. Sement derdi in tanı bestir la lezar ateş. Allahım ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yangın çıkıyor adam bir şiir yazıyor yangın çıkıyor. Sonra ye isme fulna geliyor 5. Mısra. Ye is bir mihmanı gamdır Hatırım kaşanesi Ye is ümitsizlik demek. Evet. E peki bir şeyhin ağzına yakışacak şey midir ümitsizliği telkin ediyor, yüceltiyor... Yani hatırımda burada bir bu sarayda yeis adlı bir mukaddes misafir var. Yeri var hangi yeis. Muhatap maşuk Allah'tır ve kavuşmak söz konusu olmaz. Gidersin, gidersin, gidersin. Sonsuz yani. Aşk bir fotoğraf değil. Film ya. Entyazme'm bir film. Yani bir film. Evet. Hep gidiliyor sonsuz bir yolculuk. Hep mutlu sana doğru yolculuk Hep mutlu sona doğru yolculuk. <gülüyor> ve insanın Sonsuzluğu tefekkür etmeye ihtiyacı var. Yani sonsuza göre yaratıldığımızdan, sonsuzluğa göre hazır halde o malzemelerle donatılmış olarak geldiğimizden varlık sahasına sonsuzluk fikrini hatırdan çıkarmamalıyız. Yani saadetiyle de felaketiyle de sonsuz. Müthiş bir insanı ürperten değil mi? yani? Bin yıl olsa, bir milyon yıl olsa bir son var ama sonsuzluğu konuşuyoruz. Ebedi saadet diyor, ebedi. Bir insana sorsanız, deseniz ki, tek bir şey istemeye hakkın var, İste o verilecek ama başka hiçbir şeye kavuşamayacaksın denirse, o insan bila tereddüt ölmemeyi, ebedi hayat sahibi olmayı isteyecektir. Gayetek ölmemek. Sonra deseler ki hadi sana bir cest daha. Hmm. İkinci bir şey daha iste. O da olacak. E Bu sonsuz hayatın mesut olması, saadet içinde olmasını isteyecektir. Yani saadeti ebediye. Her insanın yegane arzusu da ihtiyacı da. Burada bize yeis mefhumuyla sonsuzluğu hatırlatan bir şimşek çaktırıyor haset. Hmm. Aşk dedi. Sonsuz bir aşk göz gözyaşı ateş dedi şimdi 6. dağ bir murge semandır tana ateşhanesi o dağlama yarası tenim üzerinde izleri görülen bir emaredir fakat burada müthiş bir gün <gülüyor> sen diyor aşkın ateşinden söz ederken ona sakın nar deme edebe mugayir olur dersen hem nun hem ra ayin harflerle yazılan nur de. zira onlar bedenini yaktıysa da ruhunu aydınlattı. Hmm. Yani nar değil nurdur. Ha, ne <gülüyor> kadar güzel. Yani insanı keşke işte bunlar mevzu insan neden insan üzerine bu kadar durmuşlar? E, i̇nsanın kıymetini idrak etmişler ondan evet. insan güzel, insan kıymetli. Halifetullah var mı ötesi? Ya muhatabına bak. <gülüyor> yani. Muhatabına evet. bak sen ya. Allah seni birebir muhatap kabul evet. etmiş emir vermiş, yasak vermiş, ey kulum filan diyor. Hı hı. Sen onun muhatabı olma şerefini idrak ettiğin zaman iş bitiyor zaten. Sırf bunun şükründen bile aciziz aciz şu ya, fani ya. hayatı diye ya, yani. Ya. Sadece insana mahsus olan bir şey. O şiir, deminki bahsettiğim şiirde, <gülüyor> melekler babana doğru secde ettirildi hatırlıyor musun diyor. Ha hikaye Aliota'ya gidiyorsun Hazreti Adem'e. Böyle nerelisin cennetliyim. Niye babam oralı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> babam oralı da ondan nüfus orada kayıtlı. O kütükte kayıtlı. Kütüğümüz orası e, kütük yani, orada. Meşeyimiz. <gülüyor> Efendim Galip merhum kendini bir hatırlattı. Hmm. <gülüyor> İnsanın Allah bedenini, eylesin. ruhunu anlatırken gıdâ ruhu berker rehberi mirac-ı ulvidir." ''Hemîşe fikri tamiri beden pâder gil olmaktır.'' İyi abi, nedir insan şimdi? <Gülüyor> Türkçeden Türkçeye tercüme. ''Ruhunun gıdasını ver.'' diyor. Ey Ademoğlu, akıllı ol. Çünkü yola o çıkacak. Malzeme ona Uzak. lazım. ''Bedenle çok fazla uğraşma.'' diyor yani. Yeteri kadar, Eyvallah. yeteri kadar. Temel prensiptir. Herkese ve her şeye değer verirken yeteri kadar ver. Beden, ekabre kadar sana lazım olan bir merkeptir. İnsan merkebini acıkırsa arpasını verir doyurur, hasta olursa veterinere götürür, nalı düşerse çaktırır ama ecanım canım buna neşideler de yazmaz. Hmm. Yani buna destanlar çok da fazla üzerinde durmaz yani. Otursun yerine ben de her şekil vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Ya, Herkes ederim. yerli yerine. Bedene bu kıymet ver, abartır da çok kıymet verirsen diyor ikinci Mısır'a da. Çamura çakılıp da yürüyemeyen eşek gibi yolda kalırsın diyor. <gülüyor> ne kadar güzel. Yani bu değeri verirken de o ölçüyü kaçırma diyor değil mi? Ölçüyü kaçırma. Aynı şekilde zannediyorum merhum Bediüzzaman'da öyle bir şey vardı. Diyor ki kamil manada liyakat kesme, kesbetmemiş birine fazlaca teveccüh ve muhabbet duymak hem ona zulümdür çünkü size verecek bir şey yok hem de seninle beraber bakıp ona seninle beraber muhabbet duyanlara da zulümdür, zulüm alacakları bir şey yok. Ya. Muhabbetin fazlası da zulüm. Her şey kararında, yerinde güzel, merkezinde güzel. Ya Üstad, Acız Kardeşim. Ya sen beni çok konuşturuyorsun ya. Olur hocam yani, ya? Olur hocam mı? şimdi Türkçeden Türkçeyi çevir diyorsunuz ya. Orada şu aklıma geldi. Sizin işinizse zor hocam vallahi ya. Allah. Benim tek yani, işim bu yani. ya. Ben sizi şeye benzetiyorum yani. Haddim başmak istemem ama... Yani bir meyve ağacının tepesine çıkmış oradaki meyveleri aşağı bize atanlara yani biz ulaşamıyoruz. <gülüyor> bu çok güzel bir iş. Cenab-ı Allah size ne kadar güzel bir alanda istihdam etmiş. Az önce de dediniz ya böyle sistem kerane. Hani, ya keşke hani bu okutulsa gençlere bu aktarılsa çünkü bu bir hazine ve biz bundan bir anlamda çok mehremiz Anladım. yok yani bu işler. Hani sizin sizden biz bunları öğrenebiliriz ama Türkiye'de gençlere bu mısraların muhtevasını gerçekten dolu dolu anlatabileceği kaç kişi var ki hocam? Mutlaka çok kişi vardır da. Var mıdır hocam o kadar? Hı. Vardır mutlaka. Yani öyle düşünüyorum. Yani gençleri tüm gençleri eğitecek kadar diyorum. Hani ya. okullarda bunun Ma derslerini okutacak maalesef kadar. Falan. Ya. Yok yani. bu, bu enteresan bir durum. Bir kere herkesin çenesi bizim kadar düşük değil. Çok konuşmak kolay bir şey değil. Doğru da bir şey değil belki ama işte bakıyorum bu, bu de, dert adamı söyletir diyor ya yani ben bunu görürken duramıyorum yani bu örnekleri görüyorum bir ön yargımız var gençler ilgi duymaz günümüz insanın ilgisini çekmez ve abi ben öyle görmüyorum ya ben kime temas ettimse bugüne kadar çok çok 3 dakika 5 dakika kapalı kalan bir perde sonra perde kalkıyor yani açılıyor evet. gençler ilgi duymuyor olsa idiler. şu anda youtube kanalda sadece youtube'daki kanalda 970 genç bizi izliyor hocam şu anda canlı izliyorlar. Hiç mi iş yok bu saatte? Şuna ee? da dikkatinizi özellikle çekerim. Ee, bu internet yayını izlemek kotadan gidiyor. Çocukların cihazayları bir fedakarlıkla izliyorlar. Ha. Televizyon yayını gibi değil yani. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Demek ki ilgisi var. Demek ki talep var. Ya muhatap bulamıyorlar hmm. ya da muhatapları bu talepkar gençlerle birleştirecek dert sahibi şeyler yok. Bize bu vazife düştüyse ki öyle görüyorum yani son 20 yıl bunu gösterdi. Hı hı. Ben bunu sevinçle yani coşkuyla nefesimin yettiği yere kadar götüreceğim Allah'ın izniyle sıhhatimin el verdiği ölçüde. Tamam. Ancak istiyorum ki biz gidince de geride şöyle kalsın 8-10 50-100 neyse genç. Hı hı. Ben şu an itibariyle en az 20 delikanlıyı biraz daha gayretle bayrağı taşıyacak halde görüyorum yakın temasta olduğumuz. Elhamdülillah. Ne lazım? Biraz daha gayret, biraz daha malzeme biriktirme. Onlar da bana sıkça sorarlar, ''Hocam ne yapacağız? Ne? Bana yapacaklarınız değil de yapmayacaklarınız önemli.'' diyorum ben. Hı -hı. Modern çağın tuzaklarına dikkat edin, uzak durun. Hep bunun magazini var, bunun spor alemi var, bunun siyaset bilmem nesi var. Yani AVM'leri var. Tuzak. Yani çocuklara diyorum, bazıları da bunu gayet güzel anlıyorlar. Şimdi buradan da bir söyleyeyim. Abi geçen gün AVM'ye gittin, 6 saatte çıktın. 6 saat. Bir insan alışveriş merkezinde 6 saat ne yapar ki? Bu kadar ihtiyacı bulabilir mi ya? İstersen son bir ayın harcamalarını kredi kartının ekstresi üzerinden bir takip et. Muhasebe. Şunu göreceksin en az yüzde ellisi olmasa daha iyi olurdu. Kalanın yüzde ellisi olsa da olur olmasa da olurdu. <gülüyor> yani aslında sen hem vaktini hem nakdini etrafa uyarak rüzgara kapılarak boşa harcıyorsun. Hı -hı. Ya bundan bir sarfı nazar edebilirsen bir durabilirsen bir düşünebilirsen işte bir saatlik tefekkür altmış yıllık ibadete bedel ne demek ya. otur bir saat düşüneceksin de ki ya nereden geldim nereye gidiyorum ne olacak bunun sonu? insan bu tefekkürü yapıp kendisiyle güzelce bir hesaplaşırsa muhyiddin Arabi Hazretleri muhasebe mevzunu anlatırken herkes yaptıklarından kendini sorguya çekti ben düşündüklerimden de sorguya çektim vah bu çetin bir şey. Kalbimden geçti, aklımdan geçti. Yer işgal etti. Yani olmaz değil. Kolay mı? Kolay da değil. Ama mümkün. Olur. Bu yakın temas içerisinde olduğunuz gençlere mutlaka onlara hususi reçeteleriniz vardır. Onların evet. tedavilerini takip ediyorsunuzdur. Umuma dair bir reçete olarak bu zamanın, paranın, israfı, <gülüyor> malayaniyatın, hani, muhasebesini yapmanın ötesinde Hani bizi şu anda izleyen, ben de dahil olmak üzere umuma dair bir reçeteniz var mı hocam? Hani şu eserler okunmalı, şöyle geçirilmeli, bir gün böyle olmalı, şuralardan, şu kaynaklardan beslenilmeli. Ee, en zor şey biliyorsunuz doğrudan kitap tavsiyesi gibi bir şeydir. Evet, evet. Doğrudan reçete yazmak gibi bir şeydir. Evet. Yani zor olduğunu siz de evet. bilerek soruyorsunuz, eksik olmayan. Ancak sorulmasa da olmaz, o da var yani. Evet. Ben bunu iyiden iyiye sadeleştirerek herkese şamil olacak biçimde web sayfamda vasiyetimdir diyerek ilan etmek suretiyle iki kitaba irca ettim. İki küçük kitap, iki cep kitabına tevafukan ikisi de Fatih Marhum'un hocaları tarafından kaleme alınmıştır. Biri Miftahül Cennet, biri Şevahidün Nübüvve. Kayda lüzum yok, macet yok. Web sayfamda tavsiye ettiğimiz eserlerde hayatıinanç.com.com evet. TR'si falan yok. Yok. Arkadaşlar hayatıinanç.com adresine girin. Orada tavsiye ettiğimiz eserler bölümü var. Kitaplar. Varmış. Tavsiye ettiğimiz kitaplar, kitaplar eserler. Orada umuma dair reçeteleri İki. göreceksiniz daha detaylı. Evet. <gülüyor> Basınca kitap Peki, açılıyor. O kitabı açtıklarında o kitabın muhtevasını anlayabilecekler mi? Hani Türkçeden Türkçeye çeviri yapıyorsunuz. Birazcık, ya çok az. Yani ihmal edilecek kadar az zorluk elbette vardır. Hı -hı. Ancak zaten bizim ikinci tavsiyemiz de Sağlam bir Türkçe lügat her birimizin yerimizden kalkmadan ulaşacağımız mesafede elimizin altında olmalı. Hı -hı. Sevgili gençler için bu elektronik ortamda en kolayı ki ben de öyle kullanıyorum. Hı -hı. Yani ben de gencim yani 18-20 yaş aralıyorsam. <gülüyor> Çok kolay oluyor efendim. Ee, şu alışkanlığa ihtiyacımız var. Manasını bilmediğin kelime de. Lügata bakmak dışında bir şey yapmayacaksın. Hem bakacaksın, üşenmeyeceksin. Hatta bildiğin kelimeye de bakacaksın. Lügatla arayı iyi tutmak çok önemli. O sayfada lügat tavsiyesi de var değil mi hocam? Yoktu. Bugün itibariyle koyayım. İnşallah. Bir aklıma gelmemişti. Evet. Ya yani Birkaç örnek var. Hepsinin adı da, üçünün adı Osmanlıca Türkçe Lügat. Ortak isimli. Hı hı. Biri Ferit Devellioğlu'nun biri Mustafa Nihat Özön'ün efendim. Biri Kubbealtı Altı yeni çıktı. Kubbe Altı. Arkadaşlar Lugat. not ediyorsunuz değil mi, bunlar? Yani. Hı hı. Kubbe Altı Lügat'ı en son çıkan çok zengin, örnekli efendim. ya lugatta kelime aramanın bir keyfi vardır. Deme gitsin yani. Yani ben söylemeyeyim sen anla yani bir de böyle çok, çok bir şey. avm örneği verdiniz ya <gülüyor> evet. bahçe gibidir bir şey alıp çıkacağım dersiniz ama nasipsiz çıkmasınız evet, oradakilerden de toparlar böyle yani hiç bir kelimeyle çıkıldı vaki değildir mutlaka de. birkaç şey daha Aynen öyledir bir kelimeye takıldıydım vaktiyle müncer müncer yargıtay kararı okuyorum 22 yaşında hukuk talebesiyim İstanbul'un Üsküdar'ında fıstık ağacında garip bir evde evliyim falan Evli ve ayrı. Bunun getirdiği gariplik var. Buna şunun için işaret ediyorum. Hayat hikayem insanları çok ilgilendirdiğinden değil de <gülüyor> Şems-i Tebriz'i hazretleri buyururlar ki ilim talebesine zillet ve gurbet lazım. Aksi hüsrandır. Öyle mi? İkisi ya. de olacak yani. Başka türlü pişme olmuyor yani. Genellikle olmuyor. Şimdi çok rahat bir evdesiniz. Beş yıldızlı şartlarda. Geliriniz gayet iyi. Harçlığınız aşağı yukarı bir... Kaymakam maaşına muadil. Okula gidiyor okuyacaksınız. Abi okuyabilirsiniz. Teorik olarak mümkün de. Yani bu zorluğu yaşamadan tatmadan nasıl kolay motive olursunuz sizi ne hızlandırır bilemiyorum. Hmm. Kolay değil yani. Ortalama insan. Için. Zillet ve gurbet sert yani. Evet. Kemal'e ermesi için en azından ya Zihni açılıyor. kabiliyeti artıyor <gülüyor> insana. <gülüyor> ne kadar ayrılık şiir varsa böyle o zaman ezberlemiştik. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. O da da vesile evet. oldu yani. ya. Çocuk doğacak, beklet bitmiyor. Ne yaparsın? Şiirleri ezberliyorsun tabii. İnsanın zihni açılıyor. <gülüyor> Hangisini okusanız muhatap benim muhatab diyorsunuz abi, yani. Kendinizi yani. buluyorsunuz orada. Evet. Müncer kelimesinin manasını arayacağız. O zaman elimin altında Mustafa Nihat Özen'in Osmanlıca Türkçe geçti elime. Müncer Cerr'den gelir, Arapça kökenlidir, Ca, cereyan, cari, akış filan falan. Yani suyun aka kaderesini bulması, hı hı. son tahlilde gelinen yer, hı hı. hikayenin sonu gibi, netice itibariyle. Netice itibariyle gibi bir mana var. Manayı hı hı. anladık ama lügat sahibi örnek koyma lütfunda bulunmuş. Recaizade Mahmut Ekrem'den. Müncer olur mu ya Rab? subah in bir vahdet Gehimde böyle mahzun geçenle yalim Allah Allah aman ya arabi çok tatlı çok güzel de problem şu anlamıyorum Evet <gülüyor> 8 tane kelime var tanımadığım şimdi burada ayrılırız Bekir kardeşim hmm. çoğunlukla yani benim gençlere teklifim de ayrılmak çoğunluk şunu yapar kapatır biter yani yani anlamıyorsam ne yaparım kapatırım tamamdır ya normalde budur yüzde doksan bunu böyle yapacak gücenmek yok Hı -hı. ben size yüzde onun içinde kalmayı teklif ediyorum o da şu Acaba... abi, anlamadan çıkmam aynen öyle anlamadan çıkmam ne olmuş Oradaki bunu birisi yazdıysa yazdım. ben de anlayabilirim abi elimdeki de lugattır. ne olmuş yani dersiniz efelenirsiniz biraz Hı -hı. <gülüyor> siz o zaman mı efelendiniz o zaman efelendim 10 dakikaya filan mal oldu bana her kelimeyi tek tek tek tek tek bulup maniaları montajladım bakın 30 küsür yıl geçti bu hüzünle geçen, hücremde hüzünle geçen geceler ferah bir sabaha dönüşür mü ya Rabbi demiş şair. Şimdi mana bu kadar da bir insan hangi halde bunu söyler? Ne olur da yani bir defa orada bir ibare geçiyor vahdet geh. İlk anda anlamayabiliriz kusur değildir vahdet bir demektir. Gah, mekan karargah, nişangah, talimgah der gibi. Hı hı. Bir gah, bir kişilik yer. Neresidir orası? İnsan nerede tek başınadır? Kabirde. <gülüyor> Hücrede. <gülüyor> Ana rahminde. Evet. Çilehanede. Yani böyle bir ortamda, yani herhalde hücre kastediliyor. <gülüyor> Yalnız kaldığı bir ortamda, kimsesiz olduğu bir ortamda Hüznü dibine kadar yaşadıktan sonra <gülüyor> Ya Rabbi ferah bir sabah Bizi de bulacak mı? Diyerek bir sızlanış, bir serzeniş Bir yakarış hı hı. Recaizade gibi tabi adamdan yani Şimdi <gülüyor> Şair sizi Dikkatle bakarsanız O kadarcık kredi açarsanız O şaira Bir aleme davet eder Yaşadığı yere sizi bir çağırır Hadi gel der beraber gidelim der yani, hı hı. Kolunuza giriverir ...onlarla beraber yaşarsınız. Bir ölçüde de olsa. İşte... ...günümüz insanının yüzde doksanının... ...o zamanki de öyleydi yani. Seksen üçte de öyleydi. Hı hı. Davranış tarzı nedir? Abi anlamıyorsa... ...tahminle bir mana verir o kelimeye. Evet. <gülüyor> Geçer... Verdiği manaya kuvvetle inanır. <gülüyor> Aksini savunanla tartışır. tartışır. <gülüyor> ya lügatta bir beş dakika geçirme yeterce yetmez. E, bunu ben teklif ediyorum işte. Bu lezzetli bir şeydir, güzel bir şeydir. Hele böyle örnekli lügatlar size bir kelime ararken başka lezzetler, başka, başka bir kapat, hediyeler yani. verecektir. Bu sizin aleminizi genişletecektir. Evet. Daha geniş bir evrende yaşamayı kim istemez? Evet, <gülüyor> o yüzde onun içinde olmanın bahtiyarlığına dair detayları hocamızdan öğrenmeye devam edeceğiz. Ama kısacık böyle bize bir çay molası verin. Hemen geliyoruz bir yer ayrılmayın lütfen. <gülüyor> Hayati İnanç 1961 Denizli doğumludur. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan İnanç, avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculukla yapmaktadır. En değerli iş, insana yatırım diyen başarılı ismin yaşam tarzının başında, klasik eserlerden edindiği heyecanı gençlerle paylaşmak geliyor. TRT'de can veren pervaneler programını hazırlayıp sunan İnanç, Programında işlediği konuların üzerine dört farklı kitap yazmıştır. İnternet aleminin en seçkin izleyenlerini yeniden selamlıyoruz. Burada beş dakika ara verdik. Ben buradan izleyici sayısını takip ediyorum. Samimi söylüyorum bir kişi bile azalmadı hocam. Herkes Allah bekledi. Allah. Allah razı Eksik olsun. Bereketli kılsın Aşk. inşallah Amin. O yüzde ondan olmak gerekiyor yani hocam öyle mi? Gönlümüzü hmm. büyütmek için. Büyütmek için bu bir karardır tabii. Yani... Toplumun yüzde doksanının başkalarınca hazırlanan gündemlere peşin peşin esir olduğunu, yüzde doksanda iyimser bir tanedir. Kalan yüzde onunun ne yapacaksa yapacağını, bu yüzde onun yüzde doksanının da, yani genelin yüzde dokuzunun da, kendi gündemine sahip olmak yiğitliğini gösterdiğini düşünürüm. Bu şu demektir, ajandası elindedir. Ne okuyacağına, neyle ilgileneceğine karar verir. Etrafın rüzgarına kaptırmaz. Zihnine, kalbine yönelen taarruzlara karşı bir duruş sergiler. Bu onu biraz yalnızlaştırabilir, biraz garipsenmesine sebep olabilir. Hı hı. biraz Birazcık yorulabilir ama bunu göze almıştır, karar vermiştir. Okuduğu kitabın satış rekoru kırması falan gerekmez. Yani Baki Divan'ı okuyorsun. Abi bu sene bir milyon satmayacak Baki yani, Divan'ı. Buna yani. karar vereceksin yani bu... Stratejik bir karardır. Sonra peşin ücret beklemez bundan dolayı. Yani bu sahada biraz kendini geliştirmek için mesai sarf etti diye maaş artmaz <gülüyor> mesela. Biri sırtını sıvazlamayabilir, KPSS'de çıkmayabilir falan yani. Hatta kendi ailesi tarafından bile yadırganabilir. Yadırganabilir yani. yani bir kıza talip olduğunda bir delik için söyleyeyim garip şeyler okuyor bu filan diyenler de olabilir. Ama hiç kimse de o kıza... Onu ne kadar çok sevdiğini, onun kadar ha, güzel kelimelerle söyleyemez değil, şimdi <gülüyor> yani. O da seni seviyorum deyip geçmez <gülüyor> yani, değil mi? O konuda bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> yani şu yüzde bitireyim. Kaldı mı yüzde bir? Tamam hocam. Bu yüzde bir liderdir, topluma gündem hazırlar, önderdir, ray döşer falan. Hı. Ben şimdi birikimim, geldiğim yer, doğduğum topraklar, aldığım eğitim, kapasitem falan filan da bakıyor. O yüzde birinin içinde yerim yok. Kişi haddini bilmeli. Yani bunda yani tevazu falan da yok. Hakikaten yapamam. Ama yüzde doksanın içinde kalmaya da gönlüm razı değil. Hmm. Ben kararımı verdim. İşte bu dert değerli. Ben yüzde dokuzda olacağım. Dedim. Olabiliyor muyum? Zaman zaman kayıplarım oluyor tabii. İnsan hata demek. Ama genel olarak ruh, çizmek ya ben ne yapacağım şimdi? Herkes gibi olabilirsiniz. Mümkün. Kolaydır da bu. Ona, çok, ona dair çok teşvik de vardır. Hı hı. Ama e, ben huzura çıkacağım. Tek başıma hesap vereceğim abi. Yani yani tamam da şaka götürecek bir konu değil. Alternatifi olmayan bir hayatı yaşıyorum. Sayılı nefeslerimi tüketiyorum. O kadar da uzun değil. Yani günah da etsem tevhid Öyle gitmeliyim. AVM'de 6 saat bir ya, o, vaktim yok, yok, yok diyorsunuz. Yok yani. olmaz. Haksızlık olur. Büyük zulümdür kendine. O sayfada şunu diyeceğim. Sevgi aşk sevgisini ifade etme biçimi dediniz ya. Evet. İnsan anasından babasından, annenize buradan tekrar Cenab-ı Hak'tan rahmet Abi. niyaz ediyorum. Abi. Yani inşallah kıymetlerini bilmeyi bize nasip eder Cenab-ı Hak. Abi. Henüz ikisi de hayattalar, biz de hayattayız. Yani onlar hayattayken rızalarını alamayana diye Cenab-ı Peygamber'in ikazını hatırlıyorum. Bazen böyle kara kara düşünüyor insan. Babamı hacca gönderiyorduk da, anamla beraber uğurluyorduk 2008'de. Denizli'den otobüse binilecek. Anam kalıyor, babam gidiyor. Yaşlar o zaman için 74-64. Vedalaşırlarken gördüğüm manzarayı tek kelimeyle ifade edebilirim. Aşk odur. Nasıl hocam? Valla gözlerinde gördüm. Hallerinde gördüm. Konuşan yok. Ama birbirlerini nasıl derin ve güçlü anlamlı bir sevgiyle seviyorlarmış meğer bunu sorsalar da söylerdim, tahmin ederdim ama orada mücessem hale geldi. Ve ben şunu biliyorum, 58 yaşındayım. Babam anama seni seviyorum falan demedi. Sordum dememiş. Böyle bir şey yok. yani Bu gevezelikten sayılıyor hatta. Malayani. Hatta. Malayani bu ya. Bu, bu, bu, bu, bu lafı kime der? Jotem, I love you, seni seviyorum falan. Bu lafı çok kullananların hayatlarının nasıl geçtiğine dönüp bir bakalım Allah aşkına. Ne dövüşüyorsun ertesi gün. Ne sev Onlar bunu telaffuz etmedi ama yaşıyorlar. Sevgiyi gördüm ve utandım bizim neslimiz adına ve bizden sonrakiler adına mahcup oldum. Dedim. Yani lisan-ı hal böyle bir şey. Bizde laf çok ama <gülüyor> <Eyvallah. gülüyor> lisan-ı hal başka. Eskilerin böyle sessiz bir hayat tarzı. Böyle şeyleri ifadeye koymazlar, lüzum görmezler. Bizim nesle nasıl intikal etti bu? 11 yıl annemin babamın yanında bizim hanımefendi kalarak ben eğitim, staj falan falan geçirdik. 3-4 yıl ayrı kaldım okudum mektuplaşırdık. Sadece mektup vardı iletişim için. Yani mesaj gönderdim 2 dakika geçti cevap gelmedi ki falan yok Gördüm yani. niye cevap vermiyorsun? Ee, yani bir ayda mektuba cevap gelirse iyisiniz ve ben o mektubu doğrudan hanıma yazamazdım. Daha da doğrusunu söyleyeyim yazmazdım bu ayıptır yani bunu yapmazsınız kimse yapmaz. Allah Allah. Babanıza annenize bir mektup yazmışsınızdır o zarfın içinde küçük bir zarf vardır o mektubunda e, hanımefendiye olduğunu herkes bilir usulca el altından annecizinin arasından çıkarılarak verilir o bir kenarda okursa okur sonra bir cevap yazıp babama verip ee, ''Şunu postaneye verir misiniz babacığım?'' deme cesaretini bulur bir gün kendinde. Babam da unutmazsa <gülüyor> ve sizin mektubunuzun cevabı bir ay sonra gelir ama siz bundan mutlusunuzdur. Cidden mutlusunuzdur. Hiç öyle yani lafosun diye söylemiyorum. Yani gençlerimize mitolojik hikaye gibi gelme ihtimaline rağmen söylüyorum. Ee, biraz da böyle düşünsünler. Yani bir... Dedim ya yüzde 9, yüzde 10 içinde kalmak. Yani biraz farklı düşünmeye de alışmalıyız hı hı. yani. Her şey peşin veriliyor ve insanımız günümüz gençliğinin sorunu nedir diye sorulsa, ülkemiz için söylemediğim etrafımı, müşahedelerimi, gözlemlerimi sonucu olarak. Mahrumiyet yoksunluğu derler ya. Ha, mahrumiyetten yoksunuz. Ya. Evet, hiçbir şey eksik değil. Açlık çekmiyor, üşümüyor. Ya biz bazı şeyleri yanlış yapıyoruz üstadım ya. Çocuk servise binene kadar on adım yürür de orada yağmur damlası üstüne isabet eder diye titriyoruz falan ya yani abartmayalım şu işi ya. Yapmamak lazım ya bu kadar mi? ya yapmamalı yani yapmamak böyle sterile, sterilize edip çocukları hayattan koparıp yani böyle üstüne titremeler falan yine imamı Gazali'den yine, örnek geldi kuru ekmek mi? yedir bazen diyor yani çocuğa mesela hmm. bir denemek lazım bazı şeyler decen yani merhametimizle zulm ediyoruz aslında. Evet, değil mi? Evet. Şöyle bir şey işitmiştim. Çocuğunuz 10 yaşında, 11, 12, 13, 15 yaşında Namaz alıştırılması lazım artık. 15 çok geç tabii. tabii. Sabah namazına kalkacak ve siz anne baba olarak uykusuna kıyamayıp kaldırmıyor musunuz? Abi dur bir düşün Allah aşkına. Bu merhamet değil, zulümdür. Hı. Çocuğa öyle bir hayat tarzı çiziyorsun ki şunu hesap etmelisin. Sen yarın vefat ettiğinde çocuğun da otuzlu yaşlarına geldiğinde rahmetli babam dediğinde cümleyi nasıl götürecek? Ne diyecek? Yatırımını buna göre yap. Ya Babam böyle hataları olan da bir adamdı ama Ramazan'da çok tatlı olurdu ya. Bir de namaza çok dikkat ederdi rahmetli falan. En azından bu kadarını çocuğumuza miras bırakmalıyız. Evlada bırakılacak en güzel miras güzel ahlak. Adaşkanlık. Yani rahmetli e, bizi bazen döverdi belki veya sert çıkıka kaşlarını çatardı ama namaza çok dikkat ederdi falan. Dedirtmek lazım var. Yani lisanı hal. Günümüz insanının ikinci bir probleminden söz edeceksek o da örnek görmüyor, habire nasihat dinliyor. Örnek görmüyor ama nasihat dinliyor. Söz var. Söz var. Ama bunu fiilde düşünüyor. Evet. E, bizde ne görmeli çocuklar? Örnek görmeli. Örnek görmeli. Yani. Biraz önce verdiğim hani kendi hayatımdan bir şey anlatırken çocuklar için bunları dinlemek zor, gençler için zor biliyorum. İşte onun için de kısa tuttum zaten ama yani bakınca da bunu tasdik etmeli gidişatı. Hı hı. Yani çelişki görürse ya dediğin başka yaptığın başka derse çocuk içinden e size karşı kepenkleri indirir. Ondan sonra da gençler bizi anlamıyor. Anlamıyor da doğru dürüst anlatmıyorsun can Yani e, emaneti taşımak bizim işimiz yani. Bu emaneti şöyle tarif etmek mümkün. Yol uzun ve yokuş, hava kış. Eşek topal yük kristal. Hakikaten <gülüyor> öyle. Ya. Yani insan tir tir titremeli ya. Ne yapıyorsun sen? Ya bugün 15-20 cahil diyorlar değil mi? Demin söylemiştiniz ne evet. güzel. Yani bizim de bir cahil var evde diyor 20 yaşında diyor cahil orada. Tecrübesiz. Evet. Efendim. Hayatta daha yeni, yeni başlamış. Yeni başlamış genç. Ona bir şey göstereceksen hareketinde bunu görmeli. Sözünde sadık olduğunu. Efendim. Haram farz mevzuunda son derece titiz olduğunu, olduğunu, merhamet sahibi olduğunu sözle değil ama halle görmeli ki e, saygı duysun. Böylece model olmak gibi bir rol model olmak gibi bir mesuliyetimiz var. Zor iş hocam yaşamak dediğimiz şey ya. Yani şimdi ben kendimi mi eğiteyim, benim bu kadar eksiğim varken çocuğumla mı ilgileneyim, hangi Allah birine Allah. bakayım. Yani Allah. şimdi ben düşünüyorum bazen. Diyorum ki bu gece oturayım çocuklarla falan birazcık emhal olayım. Sonra düşündüm diyor ki, ya bir dünya kaza var. Sonra <gülüyor> diyorum ki ya hani tefsir okuyayım birazcık hani birkaç ayet-i kerimeyi birazcık daha detaylı. Ve bakıyorum zaman yetmiyor hocam. Hiçbir şeye zamanım yetmiyor. Hiçbir şeyi yani yaptığımda tamam ya bunu da hakkıyla yaptım ben kişisel olarak diyemiyorum hocam. O kadar hep, zamanım olmadığını fark ediyorum. böyle, öyle, hepimiz için öyle. Ve çok pişmanım ah. geriye dönüp baktığımda, ah. Ah. siz de öyle diyor musunuz? Ben Hem de nasıl? Geriye nasıl. dönüp baktığımda diyorum ki ya zayi ettim, ya. Ya. gerçekten zayi ettim. Mesela keşke hafız olsaydım diyorum, çok güzel bir sular gibi güzel bir nur bir Kur'an-ı Kerim okuyabilseydim. Keşke diyorum hiç kazaya namaz bırakmasaydım. Keşke çocuk işini birazcık daha ben adama benzediğim zamanlarda bu işlere kalksaydı falan ama cahil cesur olur diyorlar herhalde. O arada yaptığını yapıyorsun işte evleniyorsun bu, çocuğun bu korkunun, oluyor. Korkunun bu ama. endişenin mevcudiyeti müjdedir. Cenab-ı Hak artırsın. Ya. Efendim, e, fakat tabii ehemmi muhimme tercih burada önemli. Yani hı hı. güzel iş çok da. Evet. Yani olmazsa olmazı seçip yani sorulacak olanı elzem olan elzem olanı olmazsa olmaz olanı seçip çünkü ömür çok kısa kredi biti veriyor biraz önce verdiğim örnekler işte o noktadaydı yani hı hı. vermeye çalıştığım örnekler yani bilmeli ki haramdan sakındırken titir titirersin e, tefsirde maharetin yoksa da hı, evet. ama bilmeli ki farz namaz söz konusu olduğu zaman sen de akan sular durur hafız değil de. Evet. Yani çünkü bunlar Esasa dair. Bunları bilmeli Aynen. çocuk. Yani. Evet. Yani... Babam, böyleydi. <gülüyor> Babam böyleydi. Hani diyor ya bu suçu siz işlememiş olabilirsiniz ama isnat neden sizin üstünüzde bu Allah, kadar güzel duruyor? Diyor. Allah Allah. Yani Allah. isnat sende güzel duruyor ben o yüzden üzülüyorum diyor. Allah. Sen gerçekten yapmamış olabilirsin. O çocuk demeli ki birisi senin baban beynamazdı dediğinde saçmalama yürü git yahu diyebilmeli. Acaba mı dememeli, istinat sizin üstünüzde, hiç güzel durmamalı, o gömlek size uymamalı yani. Bir şey söyleyebilir miyim hocam, müsaade verirse? <gülüyor> bu gençlerle alakalı. Ee, daha önce bir iki sahnede anlatmıştım, ee, sizinle paylaşmak istiyorum. Bir delikanlı bir genç geldi yanıma, doğuda. Ee, sizinle dedi, baş başa konuşabilir miyiz, Bekir abi dedi. Konuşalım dedim. Çocuk dedi ki abi dedi, biz dünyaya bakış olarak çok yakın sayılmayız birbirimize dedi ama ben de namazlarını kılmaya çalışan biriyim dedi bir kız var çok seviyorum dedi bazen gözden uzak buluşuyoruz birbirimize şiirler okuyoruz falan ben dedi bazen elini tutuyorum ve bunun günah olduğunu pekala biliyorum akşam eve geldiğimde yatsı namazlarından sonra o işlediğim günaha tövbe etmem gerektiğini biliyorum Lakin ellerimi açtığımda yaptığımdan nedamet duymuyorum ki tövbem kabul olsun dedi. Kalbimi yokluyorum dedi. İnsanın tövbesinin kabul olması için yaptığımda nedamet duyması, pişmanlık duyması gerekiyor. Çok enteresan. Kalbimi yokladığımda ben bundan pişmanlık duymadığımı hissediyorum. Benim duam kabul olur mu Bekir abi? Çok enteresan. Ben çocuğa dedim ki ben hayatımda senin kadar ihlaslı günah işleyen adam görmedim dedim. Yani neyi kaybedersen et. Bu duyguyu kaybetme. Bu çok değerli bir duygu. Şu duyduğun endişe çok kıymetli bir endişe. Ne olur bunu böyle ceviz sandıkalara pamukların içinde sakla. Kendimize Vay. dürüst değiliz belki de. Yani evet. O anlamda evet. Allah affeder ya. Olur ya tövbe inşallah. Yaşıyoruz gidiyoruz olan diye diye aslında her gün birazcık daha tefessüf ediyoruz. Zannediyorum böyle bir zararın içindeyiz. Düşüşün diyor hani. Ani olanı her ne kadar kötüymüş gibi olsa da makbuldür, uyandırır. Ama yavaş yavaş bir insan batıyorsa işte o kötü. Kur'an'a geldiğinde hissediyorsun o da işte geç oluyor bazen. Helal olsun o delikanlıya ya maşallah süphanallah ya. Abi çok çok güzel bir yol tutmuş o. Evet. Allah bahtını açık etsin. Dedim seviyorsan da git konuş dedim kardeşim ailesiyle de yani. Madem bu kadar güzel bir yürek bahşetmiş Rabbim sana. Yürü dedim ya, yürüyün değil mi abi falan. <gülüyor> <ben sana. gülüyor> o şeyi bize anlatır mısınız hocam ya? Ben sizden hiç dinlemedim onu. Hani Mecnun çok seviyor Leyla'yı da. Diyorlar ki bunu hacca götürün Kabe'ye. Gördüğünde Kabe'yi dua eder. Allah belki hani necat bulur diyor. Yok da... ben onu senden, ben senden ne diyeceğim onu anladığım kadarıyla. Ben bunu hiç anlattığım falan hatırlamıyorum. Mevzu <gülüyor> çözemedim. Abi bilmiyorum belki yok, ben yok. hani yok bilmiyorum. Doğru, ben yanlış bir yerden dokunmuş olabilirim. Ya. Bilmiyorum. Babası götürüyor onu işte Leyla'yı. Mecnun'u Mecnun alıp götürüyor. Evet. Görsün Kabe'yi. Kabe'yi ilk ettiği anda ettiği dualar kabul olur da Leyla'dan evet. kurtulur diye 18 yaşında mı ne diye anlatılıyor. O da diyor ya Rab belayı aşk ile kıl müptela beni. Hatırlamışsınızdır hocam. Yani gazelin e, sebebi buyruğu evet. buymuş Evet. Ee, öyle zayıf kıl tenimi. Ha birden velayet. Devam edin etine, beni inayetin eksik eksik eyleme hıdretten yani ki çokça belalara eyle giriftar. Velayet talip oluyor. Bela istiyor, dua istiyor. aşk belası. Aşk, aşk belasına istiyoruz. talip oluyor. Bu sonradan ama bir ilahi sevgiye inkılap ediyor. Dolayısıyla hani az önce dediniz ya o malayaniyat bizi meşgul eden o %90'ın içinde oluyor olma halimiz. Bunları bir şekilde hayra tebdil etmenin bir yolu olmalı. Bunu hayra tebdil nasıl edileceğine dair de Gönül erleri olmalı etrafımızda dizinin dibine oturup ilim değil de daha çok irfan devşirdiğimiz. Bunun bir yolu mı var mıdır hocam? Yani gerçek muhatap, gerçek muallim bulmanın, gerçek bir arif bulmanın, dizimizi kırmaya değer, vaktimizi vermeye değer, gönlümüzü açmaya değer insan nasıl bulunur hocam? Biraz önce vasiyetim diye işaret ettiğim eserlerden biri bilgi, biri muhabbet, biri ilim, biri sevgi, aşk kitabı olup Oradan edindiğim bir şeyi paylaşabilirim burada. Kendisini bulamadığınız zaman, yazdıklarıyla meşgul olmak, yarısına tekabül eder, yarısını karşılar manasında. Mükâtebe nısf-ı mükâlemedir demişler. Yani o zatı yol göstereceği, elinden tutup gideceğin kişiyi, ola ki bulamadın, ola ki müsait değil, çağ, zaman, ortam müsait değil. Onların yazmaları da bu yüzdendir zaten. O i̇ki yüzden yazıp bırakmışlardır. O, onunla yüzde ellisine tekabül eder. Yani bunu da hani iki saat okursam bir saat kendisiyle beraber olmaya tekabül eder. Elbette yüz yüze olmaya benzemez. Ama boşta değildir. İki saat okumak bir saat bir kendisiyle saat... sohbete tekabül eder. <gülüyor> Mükatebe mükalelemedir demiş. Kur'an okumayı da buna vurduğun zaman tabii, ne kadar güzel e, olmuş. Tabii, tabii. Ne güzel oturuyor her şey yeri. Ya, ya. İşte, niye yazdılar onlar da zaten bundan? Yani herkes mü mülaki olamıyor, herkes görüşemiyor çünkü elini tutamıyor. Ya bu kamilin destinden insan olmak istersen diyor Fendi merhum. Evet. 1918 vefat. Fakat yetişemedi, erişemediğini ve Onunla yüz yüze gelemediğini kendisi söylüyor. Hı. Ne yaptı? Onların yolunda gitti. Kitaplarını okudu. Onları izledi. İşte yazılma da bundan zaten. Yani e, Gittikçe kıyamete doğru, ahir zamana doğru gittikçe elbette feyiz azalıyor. Işık azalıyor. E, yani hep yeni nesilden şikayet ederiz veya sızlanırız, üzülürüz. E Bu hep böyle olmuş. Bu hep böyle olmuş yani bundan 100 yıl önce çeldirici daha az. Ya. Yani şimdi bakıyorsunuz biz televizyon belasıyla bizim başımıza neler getirdi, evi aileyi dağıttı diye endişedeydik. Haklı bir endişeydi. Başka bir şey çıktı ortaya. İnternet, televizyonu da unuttu. Televizyona rahmet okutuyor. Şimdi. Rahmet okutuyor. Bu youtuberlar falan evet. yani çok fena hocam. <gülüyor> Eskiden öyle derdi rahmetli dedem. Rabbim gani, gani rahmet eylesin. Evde duran kara kutu bizim çocukların putu, ehli küfür çekti şutu kalemize gol eyle dedem. Allah Allah. Kimdi bu dediniz? <gülüyor> dedem dedem. Allah ya, Allah. Dedem, evet. Hep böyle çok güzel bir şiir ya. Onun olmayabilir yani o bunu söyler ondan ha, da he, duymuştum he. He, Ya aziz kardeşim. Ce çeldiriciler çok hani gençlerden çok şekva ediyoruz diyorsunuz da hani büyüklere ya da kendimize orada seslenecek olursak sen Feyiz Dağtan Füzat Sadır olduğu irfan ehliydin de gelip alan mı olmadı diz çöken mi olmadı yani. İbrahim Tatlıses'in dediği gibi Urfa'da Oxford vardı <gülüyor> da, biz da, da biz mi gittik diye. <gülüyor> i̇şte onu da alıcı verici meselesi. Demek ki hani aramakla bulunmaz ama bulanlar belki arayanlardır çoğunlukla. Biz o niyetle hani o Az önce ifade buyurduğunuz gibi, seher vakti yola düşeceğiz ki gece Leyla'yı görelim yani. O bu dertte... da Cenab-ı özel bir ihsanıdır. Hmm. Yani Cenab-ı Hak bulduracağı kuluna arattırıyor. O yüzden böyle deminki ki soruyu soran delikanlı da olduğu gibi böyle bir kaygıya düştüyse, endişeli ise, dertli ise, bu bir müjdedir aslında. Yani Cenab-ı Hak vereceği kuluna veriyor bu endişeyi. Vermek istemeseydi istek vermezdi. Vermez. Bu Cenab-ı takdiri. Allah'tan onu istemek lazım. Ya Rabbi kalbime razı olduğun sevgiyi doldur. Beni beni kurtar. <gülüyor> yani bu Allah'ın özel ihsanı. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın sevgilisi vahiy ona geliyor. Doğrudan o bildiriyor. Konu komşu etraf o kadar tanıdığı var etrafında. Akraba ve yıllarca ve 7 yıldan fazla 40 kişiye ulaşmıyor. Peki ya. diyen yani insan da acayip bir yaratık ya yani. oradan alınacak bir ders var yani acayip çok taş gibi bir şey yani çok merhametsiz bu kadar mı yani bu, bu kadar mi? mı şair bunu nasıl formüle etmiş gene Şeyh Sami Ahya neden ikinci ziyareti sözü ben serbest bıraktım zaman şairin hangisi lazım okuyun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> senk den dil kemmi ya senkisi ya laleder afitabı feiz vahşayı bülent ahter mi yoku Yok, anladık hocam. kara taş yakut oldu Hı. efsane odur ya yerin altında bilmem kaçıncı kat tipte kara bir taş vardır aşıkların gözyaşlarıyla şehitlerin kanlarıyla mayalanır işte bilmem kaçıncı kat gökten yıldızdan şey alır maya alır feyiz alır ve yakuta dönüşür yakut o biçilmez güzellikteki kırmızı taştır falan kara taş yakut oldu da senin kalbinde bir şey olmadığı taştan da mı sertsin adam diyor. Evet, evet. yani şaire bunu söyleten kavuşmuşluktur yani. bir O seyir sülük dediğimiz. bu evet. yola girdi çıktı da insanın hikayesini yani kütükten klasik mobilya imalini, taştan yakuta dönüşümü yaşadı ki, ateşlere girdi çıktı ki şimdi onları okumanın, takip etmenin bir hediyesi de budur. Sen gitmedinse de gideninden duymuş olursun yani hikayeyi. Ben bunları dinlemiştim. Ben olsun. bunları dinlemiştim. Yabancılık çekmezsin. Ee, eskiler şöyle derler hani siz abdest almayı kitaptan öğrendiniz. Biz hocamızın eline su dökerek öğrendik. Ay ne kadar güzel. Arada bir fark var. Elbette o mertebeye e, erişmek kolay değil. Sana nasip değil ama e, bu da boş değil. Yani o Arzusunu, duym değil yani. değil. Evet. Arzusunu duymak, istisizlik değil. Arzusunu duymak, isteyak duymak, imrenmek, kalbinin orada olması, hmm. onu sevmek bir müjdedir. Hasan-ı Basri Hazretleri 8-10 yaşlarındaki evde kızcağız kendisine tevdi edilmiş kız emanet uyuyor diye düşünürken bakmış ki ışık sızıyor, uyumamış. Acaba yanık mı bıraktı kandili? bir yangın çıkmasın endişesiyle kapıyı açıyor bakıyor ki kızcağız uyanık secdede dua ediyor duayı da sesli yapmış duymuş ya Rabbi bana olan sevgin hürmetine beni affet diyor kız kızım bir kalk bakayım demiş kalk. sen galiba lisanımızı yeni öğrendiğin için yanlış konuşuyorsun herhalde sana olan sevgim hürmetine diyecektin galiba yok demiş bilerek söylüyorum Allah'ın seni sevdiğini iddia ettin kızım eğer bilerek söylüyorsan bu büyük davadır ben veliyim ben Allah dostuyum falan demektir hangi cesaretle söylüyorum da ondan demiş. ne biliyorsun demiş ki efendim ailemin bütün fertleri imanla müşerref olmadan dünyadan ayrıldı ben de ölebilirdim sağ kalıp iman nimetine kavuştum bunu sevdiğine verir sizin terbiyenize tevdi olundum elinizde yetişmek kısmet oldu Allah sevdiğini sevdiğiyle tanıştırır Gecenin bu vaktinde herkes uykuda, beni huzurunda ibadette tutuyor. Bunu herkese bahşetmiyor. Başka delilene hacet diyor. Allah ne kadar. Hazan sen işi bitirmişsin kızım. <gülüyor> Olmuş. Peki kısacık ara. Hemen geliyoruz. Tekrar hoş geldiniz kıymetli kardeşlerim. Yine sayıda bir azalma yok. Rabbim gigabaytlarınızı, database'lerinizi bereketle eylesin inşallah. Allah razı olsun. <gülüyor> hani en azından bu megabaytları, kilobaytları, gigabaytları hayırlı bir işte inşallah. Böyle istihdam ediyorsunuzdur, harcıyorsunuzdur. Rabbim de bereketini halk eylesin inşallah. Şimdi çok kıymetli yorum... bir şey harcıyorlar bizim için yalnız. Bu açık, Hocam bir GB için millet birbirine girer üniversite <gülüyor> ortamında. O çok önemli yani o bir GB Hani... Eskiden nasıl diyeyim gençler sevdiklerini büyüklerine nasıl ifade ederler de bilmiyorum ama şimdi yayından sonra bazen yazıyorlar. Abi iki buçuk gigabaytım gitti deda olsun sana <gülüyor> diye. Yani biz anlıyoruz ne kadar kıymetli olduğunu sağ olun var olun Allah razı olsun. Şimdi yorumlarda derler ki kardeşler hocam birazcık artık şu yorum kısımlarına bakacağım. Derler ki Üstad Necip Fazıl merhumla bir anınız var idi onu anlatıyordunuz. Görüşememe Bunu, anısı biliyor musunuz? Evet, o bir anıda, görüşememe anısı. Yani iyi ki bir görüşemedin anlatanla bitiremiyorsun. Görüşseydin kim bilir neler söylerdin diyecek, diyenler çıkabilir. Birçok yerde de anlatmış olmama rağmen tabi bu farklı bir mecra. Bizi sadece burada gören de az değildir. Evet. Yıl 1983. 22 yaşında İstanbul'da hukuk talebesiyim ve iki yıldır evliyim. 20 yaşında evlendim. Acele ettiğime hükmetmesin kimse. Ben geç kaldığımı düşünüyorum hatta efendim. Ve aramızdaki tek iletişim aracı mektup Hı. biraz önce arz ettiğim gibi doğrudan kendisine de yazamadığım adeten yazmanın doğru olmadığı güzel olmadığı şeydir o. Fakat bir mektubu gelince okumak e, çok anlatılası bir şeydir. Değer buna.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 Çocuk küçükken sevilir, Ağaç yaşıken eğilir, Demir tavında dövülür, Gelsen de bir gelmesen de. Serden geçti artık bitti, Bu ayrılık cana yetti, O bir kuştu uçtu gitti, Gelsen de bir gelmesen de. Birincisini Faruk Nafiz'den okudum, ikincisini Osman Yüksel, Serden Geçti'den. Bir dönem milletvekilliği yapmıştı, Serden Geçti merhum. <gülüyor> Size kısmen hemşeri değil mi? Evet. Antalyalıdır ya. <gülüyor> Meclisteki o döner kapıdan içeri girmeyi becerememiş köylü <gülüyor> kapıyla bir kendini dışarıda bulunca ya döneklik kapıda başladı sen ben bu siyaseti de bırakmadım. <gülüyor> bir daha da yapmadım. <gülüyor> Allah karı gani rahmet etsin enteresan Abi, adamlar bunlar. Evini satamamıştı da niye satamadı araştırılınca. Gelen müşteriye balkonlarda gezdiriyor, pencereden gezdiriyor filan, burada diyor cezaevi, burada hastane, burada hapishane diyor, ömürde zaten bunlar kabristan. Tam ortasında. <gülüyor> ortası ortası işte, Adamın işte, kaçıyor, ev malı? <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Ağabey. Yahut, elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlüme alıver gitsin, saçlarından tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime alıver gitsin.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 ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, bil ki seni düşünüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız, uzaklarda elenli, garip bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa, dağlarda yapayalnız ve bir gün kabrinde sarı çiçek biterse, bil ki seni düşünüyorum. Ümit yaşar. Evet. Falan. Karaca olan eksik kalmasın. <gülüyor> evet ya. <gülüyor> Ya, favori adamları Allah ya yani. ya, bu nasıl adamlar bu nasıl insanlar gidince hepsiyle tek tek bir sürü işim var evet hocam hakikaten <gülüyor> sizin de çok işiniz var ya Rabbi ya. sen nasıl yazdın abi bunu diyeceğim falan yani yani ne yedin de böyle yani hangi şartlar bu nasıl bir gönül bu nasıl, nasıl bir, bir gönüldür gurbeteli bizim için yaptılar çatısını pek muntazam çattılar ölüm ile ayrılığı tarttılar ellidir hem fazla geldi ayrılık ...diyen adam. Gibi şiirlerle biz... ...idameyi hayat ediyoruz. Hasretimizi yaşıyoruz. Ağlayıp durma beni de ağlayacaksın. <gülüyor> ya Allah Allah. Ben çok <gülüyor> ağlıyordum zaten o zaman. Hep ağlıyordum. Ya ben çok dalga geçiyordum Dursun Ali abiyle. Çok ağlıyorsun diye de insan tıkanadığı... Başına gelmeden... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi... Gençlerimize ben müsaadenizle... ...bunu da söyleyeyim yani. Hani nasihat eden bir yaşlı gibi burada yaptık ya evet. öyle, öyle gitsin artık bu. Hocam, yani hocam. Sağ ağlama fırsatını kaçırmasınlar. Evet. Medeniyetimizde dışarıdan gelen iki arızaya işaret etmeden geçmeyeceğim. Ne olursa olsun. Bir ölüm bir de ağlamak kavramlarını yanlış kodladık. Hı. Yanlış bir medeniyetin öğretisine Teslim olduk adeta. Ölüm dostu dosta kavuşturan köprüdür. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturan vesiledir. Ee, mezarlıkları şehrin dışına atmakla iyi etmedik. Yeni şehirlerimizi kurarken mutlaka göz önünde bulunduralım. Gündelik hayat içinde kabir görmeden yaşatmayalım insanımızı. Bu sayısız faydaları getiren bir bir şeydir. Göz yaşını da olumsuz kodladık. Ağlamak kötüdür, fenadır olmaması gereken bir şey var. Hiç de öyle değil. Gözlerin ağlaması ruhun gülmesidir. <gülüyor> İçe ağlamayanın yüzü gülmez. Devadır yani gece ağlamayan gündüz gülemez. Ağlamayanın gülmesi sırıtmaktır. Rahatsızlık verici bir şey olur. Yani içten gülen bilin ki ağlıyor. Ağlamasa gülemez. Yani yarım yaşıyoruz ya. Yarım yaşıyoruz. Zıttıyla kayma. Zıtt elbette. Elbette. Ama zannedilmemeli ki ağlamak bir şikayettir, bir sızlanıştır, bir itirazdır, bir isyandır. Hayır. Ağlamak güzeldir. Çünkü keşke sorabilsek bir yaşındaki çocuğa en çok şefkati, muhabbeti, aşkı, sevgiyi yaşadığı an hangi andır? Annesinin şiddetinden korkup annesinin şefkatine sığındığı andır. Korkar ama annesine sığınır. Kul Allah'a karşı böyle olmalıdır. Ağlamak Allah'a sığınmaktır ben acizim ya Rabbi sen kadiri mutlaksın beni dünyada ahirette koru demenin cisimdeki görüntüsüdür ağlamak öyle bir şeydir yani ağlıyorsa ağlayabiliyorsa yaşıyor demektir ruhen yaşıyor demektir gerçekten yaşıyor demektir geçmiş ümmetlerden birinde peygambere vahyetti Cenab-ı Hak filan kuluma bildir ki ettim onu reddettim aradan zaman geçti peygamberden bu tebliği aldı öğrendi mahvolmuş Allah öyle buyuruyor fakat baktı ki ondan sonra işi artıyor zengin mi zengin malı gücü işi gücü, her şey yerinde peygamberle karşılaşınca sordu yahu sen benim tardolunduğumu söyledin sen peygambersin yalan da söylemezsin ama benim bütün işim denk gidiyor o peygamber dedi ki ağlar mısın hayır dedi peki dua eder misin Yok dedi. Mahvolmuşsun haberin yok dedi ya. Yani gözden çıkarılan kul la bir yani. Beklik. Mahvolan kul ağlamaz da dua etmez. Yani böyle bir saadet bu. Bunu yani inşallah benim söylüyor olmam layık olmadığım halde benim telaffuz etmem. Sağol bir talihsizlikse de cenab bak Hak Sağol. dilimizdekini kalbimize indirsin. Aa. Bahanesi ne olursa olsun ağlamak güzeldir gözyaşı rahmettir fuzuli dehrden kamal makolmaz olmadan giryan, sadef su almayınca ebri nisandan güher vermez diyor fuzuli üstad şu demektir fuzuliciğim ağlamadan kavuşamazsın maksada çünkü sadef incinin yatağı olan o istiridya o deniz kabuğu evet. nisan yağmurunu almazsa inci yapamaz gözyaşı ancak Eyvallah. rahmettir Bugün, Şimdi, he, buyurun, özür lütfen lütfen Unutmayın, uz uzayabilir 3-4 evet. dakika süre Bu halet içindeyken, dert bir değil, elvan elvan, işte ne bileyim böyle bir mektep devam ediyor, çocuk doğmak üzere, hala okulun biteceği yok, kalındır da hukuk kitapları birader, bitmez, sükenmez. Evet. Ben her gün Haydarpaşa'dan, bir derdim daha var, Haydarpaşa'dan banliyö trenine binerim ve 12. istasyonda inerim. Söğütlü, Çeşme, Kızıl Toprak, Fener Yolu, Göztepe, Erenköy, Suariye, Bostancı, İdaltepe, Küçükyalı, Süreyya <gülüyor> <gülüyor> plajı, Maltepe, er Cevizli. Beşinci istasyon, Erenköy. Her geçişimde de hatırımdan geçer. Necip Fazıl merhumdan en az elli şiir var ezberimizde Allah'ın izniyle. Bir de etrafımızdakiler güzel okuduğumuzu falan söylüyorlar. Gaza geliyoruz tabii, yirmili yaşlar. Ya güzel okuyorsun merhumu, bu şairin üstadın şiirlerini. Git bir tanış diyorlar bana. Tanışmak neye bağlı? Erenköy'de ineceksin cesaretini. Toplayacaksın kapıyı çalacaksın. 300 metre yürüsen tamam köşke evi orada. Ama 80'li yıllarda 22 yaşında bir Anadolu delikanlının Necip Fazıl Kısa gibi bir üstadın kapısına gitmesi pek mümkün değil. Pek şık değil. Bunu da bir üzüntüyle ifade etmiyorum. İyi ki öyle. İyi ki öyle. Yani onda ya hanımına doğrudan mektup yazmayan adam. Ya. Yani. Değil misin? Olur mu nasıl ya? Nasıl ya? Yani, Olacak yani, iş mi? Yani. Ne bekledim? Birisi beni elimden tutar. Abilerimiz var, büyüklerimiz var. Bir bahane olur dedim. Ama olmadı. 83'ün Mayıs'ının sonları, 25 mi 26 iyi hatırlamıyorum. Beyazıt Meydan'dayım. Derse gireceğim. <gülüyor> ya Bunu da söylemeden geçemiyorum. Beyazıt Camii'nden çıktım öyle namazın sonrası. O Beyazıt Camii'ne her giden hatırlasın dediğimi lütfen. Babası Fatih, oğlu Yavuz olan adamdan bahsediyoruz. Ya. İkinci Bayezid, enteresan bir asıl. bayezid Veli, efendim. Nasıl bir insandır, bu nasıl bir kişiliktir? Babası Fatih, oğlu Yavuz. Çok da özel bir adamdır. Edirne'de yaptırdığı hastane ayrıca bahseder. Dünya tarihinde bir yüz akıdır falan filan. Krediyi yanı almışım. haçlık var, çay var, simit var. Üstelik taze. Keyfim yerinde, bir de gazete alayım falan. Dedim. Gazeteyi aldım raftan. Yarım mı tutmuşum ne? Tam sayfa açıldı. Şimdi gazete yere kadar uzanıyor. Ben üstüne tuttum. Elimde böyle kala kaldı. Tam sayfa Necip Fazıl'ın resmini gördüm. İçim Eyvah. cız etti. Çünkü şairin resmini gazete sayfasına bastınızsa bunun bir tek anlamı var öldü. Yani, sağlığında bu iltifat kimseye yapılmıyor. Acından öldürüp üstüne türbe yaparız ya <gülüyor> insanımızın. <gülüyor> Bugün Twitter'da da böyle. Çok İlmine, irfanına güvendiğiniz bir adamı hashtagde görüyorsanız elim yüreğinde diyorum ki herhalde vefat et. Ne yazık ki böyle. Şimdi vefat ettiğini anladım. Başım dönmeye başladı. Açıktayım. Aşağıda iki mısra var. Gazetenin yere yakın kısmında. Yani gazetecilerin diliyle sayfanın eteğinde. Hmm. Yenice sigarasını çekmiştim. <gülüyor> Filtresiz yenice içerdi. Yassı bir sigaraydı o dumanı salmış, deklanşör çakmış, dumanların Hı. arasından zor seçilen efkarlı bir yüz efendim yeni bıraktığı sakallar o da çok dedikodu ya, müncer oldu ya evet. yani evet. E, o sakalı yüzünden lüzumsuz adamın biri maymuna dönmüşsün üstad deyince yüz yüze bakışırlarken duvara şimdi de duvara döndüm dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan ya kiminle muhatap oldum da bileceksin canım. Muhannecib Fazıl'la La laf sokulur mu falan Alttaki iki mısra okumaya cesaret edemedim hemen. Çok vurucu gelebilir diye düşerim büçerime o kadar etkilendim. Sırtımı bir yere yaslayayım sonra okuyayım dedim ve bu arada tahmin yürütüyorum. Ne yazmış olabilirler? Acaba hangi Hangisi? iki mısra? Ben şu iki mısra olabilir diye altı ışık üzerinde durdum. Kafamdan geçenler bunlar. O kadar vakit geçti. Siz yani ona bir iki dakika kadar. geçti ha, rahat rahat ha. dedim yaşıyor duru yaşıyor. Altı beyt şu. <gülüyor> bir. En çok yakışanı o olurdu gibi geliyor bana. Ölüm güzel şey budur. Perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Eğer onu geçtilerse şunu koymuş olabilirler. Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Hadi o da değilse büyük randevu bilsem nerede saat kaçta. Tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. Ya o da değilse. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar serbi çürür, ölüm yıpranmaz. O da değilse son gün olmasın dostum çelengim toparabam. Alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. O da değilse kesin şudur. Şu gideni çevirsem tutup da soru versem haberin var mı öleceğinden dedim. Dedim bu altısından biri mutlaka büyük ihtimalle birincisi. Artık yaslanacak yeri buldum sayfayı kendime yaklaştırdım ve şu iki mısra ile karşılaştım <gülüyor> genç adam yollarımı adım adım bilirsin erken gel beni evde bulamayabilirsin Ayy. ah dedim üstad gider ayak yapılacak şaka değil ama <gülüyor> Allah gani gani rahmet etsin evin yollarını biliyorsun diyor 5. istasyon beni evde bulamayabilirsin diyor tam 25 sene 35 sene oldu tam 35 sene önce Hocam, iyi ki margumun... yaslanmışsınız yani düşerdim herhalde ondan sonra birkaç dakika ağladım falan yani fatihalar okuyup gönderdim 35 yıl geçti bakalım ne kadar daha geçer ama kişi sevdiğiyle beraberdir gideceğim ve bulacağım Allah'tan farz ediyorum ya Rabbi alemlerin Rabbi Rahim. Şair Nabi'yi, şair Şeh Galibi, Baki merhumu, Necip Fazıl merhumu inşallah bulacağım. Konuşacaklarım var. Hasretim var. Dünyada çözemediğim birçok şey var. En çok anlamını çözemediğim beyitleri severim ben. Anlayamamanın lezzeti bambaşka bir şeydir. O da ayrı bir. Lezzet. Bu bambaşka bir. Yani yani bu anlamaya çok takılmayalım ya. Yani. Her şeyi anlamayın canım Allah Allah. Bülbül öterken anlıyor musun abi ya? ne güzel ötüyor işte hava biraz serin içeri girmiyorsun üşümek bahasına öyle dinliyorsun anlamadığın halde telezzüz ediyorsan sevgili gençler tat almak demektir evet. <gülüyor> lezzet alıyorsan tat alıyorsan evet. e, anlamadığın halde bu neden mümkün sen deli misin hayır o sana cennet anlatıyor ve sen o dili biliyorsun bildiğini bilmesen de biliyorsun nereden biliyorsun baban cennetli sen oralısın Oradan gelen esintiyi nerede olsa tanırsın. İnsanoğlu böyle bir yaratık, böyle bir güzellik insanoğlu tanır. İşte o duyuşu artırmak, derinleştirmek ve oraya doğru yönelmektir esas olan. Nerelisin sualinin en doğru cevabı? Cennetliyim çünkü babam oralı. <gülüyor> Nabi merhum. <gülüyor> Kimdir bizi meneğleyecek bağı cinandan? mevruz pederdir gireriz, hane bizimdir diyor. Çok güzel, kapısı... hane bizimdir diyor. <gülüyor> cennet, cennet kapısından Baba diyor. Baba bunmalı diyor ya. Yani. Baba toprağına izin mi alacağız? <gülüyor> Fakat tabii şair okurken, şiir okurken dikkat lazım. Ya bir kayıt mı acaba? Hani ciddiyetten mi uzaklaştı şair falan? Öyle değil. Bakama Çünkü aynı şair, iki sayfa çevir, karşına şöyle çıkar. Bu defa der ki, Ey behişt, et maddetsin duzaha naziş ama galiba senden anın talibi bisyarcadır biraz ağır ama dediği şu cennet demektir farsçasıdır cennetin duzah cehennemin farsçası ey cennet bakıyorum havan yerinde <gülüyor> yani yükseksin ya üstünsün falan ama gücenmezsen şunu da söyleyeyim cehennemin de müşterisi senden fazla Orada diyor alışveriş çok oluyor. güzel mama diyor. <gülüyor> yani şiir söylerken aslında hakikatten ayrılmak değil mesele. Hazreti Ömer Efendimiz ne dedi? Herkes helak oldu bir kişi kurtuldu diye haber alsam ben miyim diye ümitlenirim. Herkes kurtuldu bir kişi helak Acaba oldu deseler ben, ben miyim diye korkarım. Havf vereceğinin korku ve ümidin başa baş gitme halini en güzel resmeden remzeden Hazreti Ömer'e de Selam olsun radıyallahu anh. Olsun. Şiirimiz bize böyle yol gösterir. Ancak işte arz ettiğim gibi vasiyetimiz olarak deklar ettiğimiz o iki kitabı web sayfamızdan görüp okuduktan sonra yani bu kadar e, bilgiçliğime müsaade olunsun. Temel din bilgileri olmadan şairi anlamak, hele doğru anlamak imkanı olmaz. Yani o rahleden geçmek lazım. Bu remizleri, bu metaforları, ingeleri koyarken ve acaba ne yapıyor burada şair diye insanı ürpertirken o altyapıya sahipler de ondan. Ve muhataplar da bunu biliyor. Bir ortak dil var yani. Asgari bir bilgi seviyesi var yani. E, su basman seviyesine kadar bir temel var. Ona da ihtiyaç var. O da olmadan olmaz. Vesselam. Herkes e, kendi makamınca telezzüz edecekmiş ya cennette efendim. Ya. O zaman sizinkisi şair nabiler, statıcı fazıllar. Rabbim size de telizüze etmeyi nasip Amin, etsin inşallah. inşallah. Amin inşallah. Tamam. Amin. Yani ne tefekkür, ne düşünce, neleri bize hissettirdiler, imrendirdiler, özlettiler. Yani bir şair dikkatimi çekti. Geç öğrendiğim için de üzüldüm. Hani şu Berceste beyitleri yapan çocuk var ya Emrah Gökçe. Evet. 40 yaşında kalama çocuk diyoruz ama o bizim evet, tabii. Twitter'dan takip edebilirsiniz dostlar. Berceste beyitler. Lütfen takip edin. Bu doktorası yani Türk dil ve edebiyatında. Hı hı. Doktora yapıyor. Çok güzel bir çocuk maşallah. Onun sayesinde tanıdım. İstanbul Müftüsü iken 1978'de vefat etmiş Abdurrahman Şeref güzel yazıcı. Şair. Onun şair yönünü hiç bilmiyorduk. Allah razı olsun Emrah'a borçluyum onu. Basılmamış bir divanı var. İnşallah orada da bir gelişme oldu. Biz müjde aldık. İnşallah basılacak. Mirasçılarla falan görüşmeye başladık. Orada Cenab-ı Peygamber için yazdığı muazzam bir nahatta şöyle bir beyt. Yani 11 beytin 11'i de çok güzel ama ben birini söyleyeyim. Şöyle demiş. Ateş çöllerde göstermek yeter. Envacı hüccacı bu dava şayet isterse delail ya Resulallah aleyhissalatü vesselam. Bir de okuyayım yakılacaksınız siz. Tamam, hocam. Ateş çöllerde göstermek yeter. Envacı hüccacı. Tamam. Bir emvac var orada. Evet. Bu dava şayet isterse delail ya delil Resulallah. Istesin. Bu dava delil istiyorsa ya Resulallah istemez ya. Evet. İstiyorsa senin davan delil olarak şunu gösteririm diyor. Aklı olana insafı olana. Ne o? Milyonlarca hacıdan teşekkül eden deniz dalgası gibi bir insan dalgası. Binanın etrafında dalgalar gibi dönüyor, dönüyor, dönüyor. Niye dönüyor? O yetim 1400 dört yıl önce Allah böyle istiyor dedi gitti de ondan. Hepsi bu. Aşk nedir peki? Kimin sözü böyle takip edildi? Kimin peşinde böyle gidildi? O bir yetimdir, o bir öksüzdür. Hmm. O bir <gülüyor> fakirdi değil mi? Çölde yani. Eh. O dedi diye... Hmm. Milyardan fazla insan aç, 18 saat aç, önünde kendi yemeği bekliyor huzur içinde, neşe içinde, zevk içinde. Hadi herkes biliyor, ben de söyleyeyim. O son bir saatte alınan lezzeti, tarife imkan var mıdır? Bir günde, bir oruçta o kadar lezzeti alırız, tahsil ederiz Allah'a şükürler olsun. Ömrü boyunca o kadar mutluluk tatmayan insanlar bilirim ben toplamda. Ya. E şimdi insan hakları diye de bir şey var. 18 saatlik açlık bir kişi değil beş kişi değil milyardan bahsediyorum. Yemek gecikti diye boşanan insanlar. <gülüyor> aşk, ne, aşk budur işte iman budur işte. O yetim öyle dedi çünkü. Ramazan günü şu saatte iyiniz dedi Allah dedi ve gitti. Bizim için mesele kapandı. Kapandı. Bitti. Bitti. Hala bunu hani böyle ciklet var ya, ya televizyonlarda, ya. o zevattan bahsediyorum. Ee, Abdullah İbni Revaha Hazretlerinden bir şey okumuştum hocam. Ee, hakikaten ciğerime dokunmuştu duyduğumda. Mescid-i Nebevi ilk inşa edildiğinde siz daha iyi bilirsiniz. İşte Üçte birinin üstü böyle kamışlarla kapalı, hurma dallarıyla kapalı. Üçte ikisi açık üstü, dört tane duvar. Aleyhisselam Efendimiz namazdan evvel bir sohbette bulunuyorlar. Bu esnada namaz için etraftan gelen ashab, kimisi ticaretle meşgul, kimisi satıcılık yapıyor, kimisi işte alelacele abdest almış, gelmiş namaza duracak, kendine uygun bir yer arıyor mescid bevinin içinde. Fakat bu esnada böyle bir şey oluyor orada, bir kalabalık oluyor, bir ses oluyor, bir gürültü oluyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey anlatmakla meşguller. O işte sepetini böyle çek ben buraya koyayım sen şöyle dur falan derken Aleyhisselam Efendimiz biraz da mübarek ses tonunu yükselterek lütfen herkes bulunduğu yere otursun buyuruyor. Allah. Herkes bulunduğu yere otursun buyuruyor. Abdullah bin Revaha diyor Aleyhisselam Efendimiz böyle buyurduğunda Mescid-i Nebevi'nin dışında yolun ortasındaydı duyduğunda diyor bunu. Abdullah bin Revaha radıyallahu an yolun ortasına oturdu diyor. Duydu çünkü. Ve geldiler i̇şte. dediler ki Allah Resulü aynı bize bugün dedikleri gibi. Bunu senin için söylemedi ki. Burada muhatap sen değilsin kalk dediler. Abdullah bin Revaha dedi ki ben aşığım. Onun dudaklarından bu döküldü mü? Döküldü. Ben bunu duydum mu? Duydum. Mu, o kaldırana kadar buradan kalkmayacağım dedi diyor. Allah. Yolunun ortasına oturdum. Allah. Nasıl bir sevme? Allah. Nasıl bir teslim? Allah ömrüne yani. bereket versin Bekir kardeşim. İlk defa duydum ve şu beyt geldi. Su kasidesinden. Men lebin muştaqiyam. Zühat Kevser talibi. Nitekim mestemi içmek hoş gelir hoş ya Resul. Ya Resulallah. Nasıl ki sarhoş olan o içkiyi içmekten lezzet alır ayık olan da su içesi gelir ben senin dudakların arasından çıkan söze işte müştakım, takım derdim odur Kevser isteyen buyursun isin afiyet olsun şimdi kevser gibi en büyük nimetin üstünde olan Cenabı Peygamberin iki duda arasından çıkandır ona müreccah diyor ona mürecatır diyor Üstün olan odur diyor onun sözüne uymak, ona uymak, ona benzemek ve la miktar dünya vahiret nimetlerinin toplamından kıymetlidir diyor. Aşk da buna derler. Güzel kardeşim yani aşk Allah'ım ya Rabbim. Farsça dört mısra okuyasın. ya da okuyayım mı? Ne olur okuyun hocam. Molla Cami Hazretleri, demin tavsiye ettiğim kitabın sahibi, Şebahidün Nübüven'in sahibi. Ah Molla Cami. Sultan Fahit Fatih Merhum ona mektup yazdı, cam, İran'ın cam şehrinden yola çıktı, İstanbul'a kadar gelip görüşmek üzere, Tenezül etti yani. yani, ikram, kerem gösterdi. Konya'da gecelerken Fatih Merhum'un vefat haberi geldi, geri döndü, görüşemediler, ahirete kaldı, gecikmiş bir randevu, onun sahibi olduğu kitabı demin tavsiye etmiştik ve onun şiiri ona atfediliyor. Ya Rasulullah çebaset çünkü ki ashab kaf. Daha kli cennet şevem der zümre i ahbabı tu. Orevet der cennetümder cehennem kira vast. O seki ashab kaf ast. Menseki ashabı tu. Ya Rasulallah o ashab kafin köpeği kıtmir sen ashabı kehfe ahbabım dedin diye cennete gitti ahbabının köpeği cennette ben de ashabının köpeğiyim ya Resulallah <gülüyor> cehennemi hak ettiğim doğrudur ama şefaat buyur ben de cennete gideyim ki iki köpekten biri içeride biri dışarıda olmasın dedi e, şimdi sen de bana aşk diyorsun güzel de güzel kardeşim yani aşkı yaşadılar kayda geçirdiler hayatlarıyla gösterdiler ve gittiler bize düşenle Dedik ya mükatebe nısfı mükaleme onun yazdığı kitap için de mesela Abdülhakim Arvasi Hazretleri dedi ki bu kitap aşkla yazılmıştır. Okuyan Resulullah'a aşık olur. Şevahidin nübüvve. E yol açık aslında yani. Yani bir, bir örnek mesela. Bir de şu yani bu kitabı tavsiye ettiğim kitabı okumak şu demek Fatih Merhum'la aynı mektepte talep olmak demek. Oradan yetişmiş. Onun talebesi olmuş. E sana da görüyorsun Fatih'in de yani talebeden anla hocayı, hocadan anla talebeyi işte doğru yetiştiği ortada. Altı yabancı dil bilen bir insandan bahsediyoruz şaka Şakam ya. 49 yaşında vefat etti. Yaptıklarının tesirleri el ancari halen devam ediyor. Yani izahtan aciz kalıyoruz. Nasıl bir insandır bu ki? Mesela Fatih'ten hemen sonra yani en fazla saatler geçmiş olabilir. yıkık Bizans Sarayı'nı gösteriyorlar karşısına geçiyor sarayın 21 yaşındaki çocuk. Perdadarı mi kasrı Kayser ankebut. Oum nabat diyor. Ki şu demektir. Kaderin cilvesine bakın. Tarihin gösterdiği şu hikmete bakın. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine bakın ki dünyayı titreten, kan kusturan Bizans sarayı yıkılmış, yerle bir olmuş da Nevbet borusu çalmak için baykuş, <gülüyor> protokol müdürü olarak da örümcek var, başka kimse yok diyor. Dikkat buyurursun, bu çocuk bu, 21 yaşında. Yani nasıl, bir bu, nasıl bir şeydir yani nasıl, nasıl neredeydi? İşte merak edilmesi gereken o iklim. Demek ki iklim çok müsait, çok verimli. Çobanından sultanına kadar herkes ehli değil, ehli, gönül ehli insanlar ve Çoğu şair, yani şiir dediğimizde zaten başta dediğimiz gibi şuur, şiar meselesidir. Biz de ortamı bulanıklaştırmak için değil bilakis aydınlatmak <gülüyor> için. Terraklaştırmak <Şiir>. <gülüyor> Allah razı ne? olsun canım. Eksik hocam. olmayın efendim. Şuradan bakayım hocam. Çok fena dağıldık hocam. Soru soran arkadaşlar varmış sonradan şey yapıyorlar. Ağlamaktan izleyemiyoruz yazmışlar hocam gençler. anlayamamanın lezzetiyle alakalı o kadar çok yorum gelmiş ki hocam çok hoşlarına gitmiş anlayamamanın lezzeti. Rabbim anlama gücü vere desin inşallah. <gülüyor> hocam son bir soru sorayım isterseniz tamam, Şimdi ben kişi olarak hani kendi adıma konuşuyorum. Ben sizden daha fazla istifade etmek istiyorum gerçekten. Yani sizi daha fazla ekranda görmek istiyorum. Siz hiç susmayın istiyorum. Benimle aynı derdi çeken bir şekilde insanlara bir şey anlatma derdinde olan ama heyvesi olan birçok kardeşiminde size çok teveccüh ettiğini, çok sevdiğini biliyorum. Ee, Eksik olmasınlar. Bir sözünüzü ben bugün dinlediğimde YouTube'dan baktım böyle birkaç videonuza daha. Ki çoğunu da bilirim, izlemişimdir. Ee, bir söz söylediniz. Hakikaten çok dağıldım. Onun ilacını da veren öyle gidelim o zaman hocam. Orada bir şey dediniz. Dediniz ki ee, herkesin iyi bildiği, iyi diye bildiği birinin öbür dünyada kötü çıkması ona felaket olarak yeter. En büyük felaket, Allah göstermeyi. Herkesin kötüdür diye düşündüğü birinin mahşerde iyi çıkması ona ödül olarak, şey büyük olarak yeter. Büyük nimet. Hocam insanlar bizi iyi biliyorlar. Ve ipin üstündeyiz o yüzden işte. Bu korku verici bir şey. Bizi seyredenlerden dua istirham ediyoruz. İman selameti için, ölürken gülmemiz için, sıratı müstakimden ayrılmamamız için. iman selameti, yani özetin özetinin özeti o yani. Kompakt Allah, disk. iman, <gülüyor> i̇man selameti için. için dua istirham ediyoruz. Evet. Ee, yani iyi bilinip kötü çıkmak, uf, feci bir Allah göstermesin Allah ya Rabbim. Allah. Rabbim onların hüsnü zanının hürmetine bize inşallah iyi Amin. etsin diyelim. Amin. Allah razı Bitirelim mi artık hocam? Bitirelim. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Biz de bu gençlerimize bu şekilde, bu yolda, bu kanalla, bu biçimde izlemeye alışık olan gençlerimiz için YouTube kanalı tesis edip orada artık biraz daha düzenli bir biçimde gençlere ulaşma e, kararına vardık. İnşallah üçer beşer dakikalık kısa kısa e, şey, videolarla sanki yani genç 20 yaşındaki bir delikanlı televizyon karşısına otur bir saat program sayıp demek kolay olmayabiliyor. Evet. Onlara da bu şekilde ulaşmak bir sorumluluk olarak kendini gösterdi. O konuda da dua bekleriz. Evet. Bize kulak veren, bize zaman ayıran, bize gigabayt harcayan, <gülüyor> en kıymetli şeylerimiz için harcayan sevgili gençlerimizden de ölürken gülmekliğimiz için samimi halisane dualarını istirham ederiz, bekleriz. İnşallah yine görüşmeyi de ümit ederiz. Hadi Eksik şu olayım. klasik, e, sizin genelde çıktığınızda anlattığınız o adeti... Bozmadan davetim. Son sözünüz nedir hocam? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasuluh. Son sözünüz. Rabbim böyle geçip <gülüyor> gittiği nasip etsin. Amin, amin Ellerinizden inşallah. hürmetle öpüyorum. Estağfurullah. Hocam. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, sağ olun. Kıymetli olamazsın. dostlar, Cuma'nın bereketinden, belki masanın üzerinde efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı hatırlatan güllerin olmasından, artık belki de sizin içinizde bulunan hakikaten gönlü gönl hepimizden güzel, ihlaslı güzel bir genç kardeşimizin duasından çok güzel, bereketli, benimkisi olarak istifade ettiğim, eminim sizlerin de istifade ettiği çok nasipler oldu. Güzel bir program oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ellerinden hürmetle öpüyorum. Siz de izlediğiniz için gigabayetlerinizi feda ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen şu parmak hareketini de bizim için feda edip gezeteye abone olursanız bu kanala. Bu kanalda yapılan böyle güzel, dertli, hoş programları izlemeye devam edersiniz. Hem de buradaki kardeşlerimizin yorgunluğu çıkmış olur. Allah vesile olanlardan razı olsun. Cumanız barik olsun. Haftaya görüşünceye dek nasipse tabi. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm.